Yani e, yanıma geliyor ona sırayı rahim yapayım mı ona mesen ile dedi ki evet dedi. Dünya dünya konusundan akrabaları her ne kadar kafir iseler de onlara iyilik yapmak. Çünkü Ali Satt ve selam müşriklere bile e, zekattan sadakadan veriyordu ki onların kalplerini telif etsin. Bak birçok insan onlardan bu ahlaktan dolayı İslam'a girdiler. Dolayısıyla bir kişi Mesela Ersan kardeşin genelde çevresi hani Nusayri oldukları için kendisi İslam'a girdi mesela. Elhamdülillah Rabbim sabit kılsın. Bu insanlarla yani akrabalarıyla bu usulayı rahimi yaparsa, onlarla güzel bir ahlakla güzel muamele yaparsa, bakarsın he, o onların hidayetine vesile olmuş olur. Şayet hidayete, vesile, yani hidayete gelmezseler bile o Allah için yaptığından dolayı, dünyevi yönden olan bu akrabalık payını nasibini alıyor. He. Peki hocam dedi ki biz e, ıslah rahimi e, akrabalık e, şey değil ama Nuh Aleyhisselam'ın oğlu anne hani dedi ya, Rabbi, Kale, ya Nuh, no, bunun, bunun alakası yok min ehlî" ya orda din konusunda yani ehlik değilken dini yönden yoksa yani onun onun oğludur. karşısından doğan bir çocuktur ve onun sebebiyle Allah Celle Celalühü onu demedi de ki senin oğlun değildir. Leysen min ehlik ey leysen min dinik. Tamam mı? Onun kurtulmasını istedi. Vallahi Allah Celle Celaluhu bu çocuk, tamam mı? Nuh ve Vesselam'ın dinine küfrettiği için ve kafirlerle beraber kalmayı tercih ettiği için ve işte filan şey beni kurtaracak gibisi. Makhluk olan bir şey onu kurtaramaz, tamam mı? Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bu dedi, senin ehlinden, senin dininden değildir. Yoksa Allah Celle Celaluhu ki, ''Hada aleyhisselatü Değil mi? ''Hada aleyhisselatü ibnük'' Bu yani o ayrı bu ayrı. Çünkü Nuh ailesat ve Sem'in oğlu gerçekten babasına karşı gelerek yani dinini inkar etti ve ona karşı mücadele verdi. Ve aynı zamanda Allah'a karşı geldi. Bunun için Nuh dedi ki artık bu bu gün bu an hiç kimse kurtulamaz. Allah Celle kurtarmadığı kurtarmayacak. Kimse hiç kimse kurtulamaz. Yani o senin söylediğin o tepe seni kurtaramaz veyahut da seni koruyamaz. Seni koruyacak kelimeyle bu Gemiye binlerdi. iman edeceksin, bu gemiye çıkacaksın. işte ancak o zaman kurtulursun. Böyle suçun. İnnelhamdelillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şiruri enfusine ve min seyyati amalina. Men <gülüyor> yehdihillahu felamudillelahu ve men yullil felhadiyelahu ve ashadu en la ilahe illallah vahdahu la sharika lehu ashadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu amma ba'du. Pazar günleri bu saatten genelde biz akideyi konuşuyorduk. Bu akidenin dımnından bidaya değinmiştik. Bundan önceki dersimizde biz tesbihe değinmiştik. Tamam mı? Yani tesbih ile zikir yapmak veyahut da Allah'ı anmak e, bidat olduğunu ve caiz olmadığını ve sünnete aykırı olduğunu ve sünnetin yerini aldığı için bidat olduğunu. Bugün de inşallah bu Subhanın yani tesbihin aslı ne olduğu nereden geldiğine değineceğiz. Vakit kalırsa daha başka konuya geçeceğiz inşallah. Diyor ki aslus subhati ve diyor tesbihin aslı tamam mı? Ve tarihi yani bu tesbih kimler tarafından oluşturuldu ve geçmişte yani İslamiyet'ten önce kimler kullandığını tamam mı? Ve burada diyor ki enne subhate min adet arruhben tesbih, rahiplerin adetlerindendir. Rahipler kimlere denilir? Topaz. Hristiyanların din adamlarına. Yok, Yahudilerin ya din adamlarına. Evet. Tamam mı? <gülüyor> Ve burada diyor ki وَنَحْنُ bi بِمُخَالَفَةُ الْكُفَّارِ Ve biz İslam ümmeti olarak kafirlere Kasım. muhalefet ilek, muhalefet etmek ile mükellef kılındık. Tamam mı? Onun için Aleyhisselatü diyor ki فَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُمْ Tamam mı? Her kim bir kavme benzerse o kişi onlardandır. Yani nasıl onlardandır? Eğer gerçekten onların inançlarını benimseyerek severek, benimseyerek ve bilerek şey yapıyorsa onlar gibi kafir olur. Yok dinlerini kafir mesela dinlerini benimsemiyorsa da ama adetleriyle, ahlakıyla tamam mı? Ee, i̇badetlerin keyfiyetiyle kafirlere benziyorsa o benzemek konusunda yani onlardandır. Onun için bazen bazı kardeşlerimiz bu hadisi okuyup bazı şahısları haşe ve kelle yani dinden çıkarıyorlar. Bu doğru değil. Mesela bir şahıs bıyıklarını ve sakalını kesiyor ve davet esnasında bu kişi, bu davetçi, bu hadisi, bu şahıslara muhalif olan şahıslara sunarken yani onları tekfir ediyor. Bu doğru değildir. Tamam mı? Çünkü o kişiyi her ne kadar sakalını Veyahut da kesiyorsa Veyahut da bir kadın kaşını çekiyorsa tamam mı? Veyahut da saçını açıyorsa Eğer kafirlerin dinini Benimsemiyorsa ve kafirlerin dinini Reddediyorsa ve İslam'a inanıyorsa Büyük küfür ve büyük şirk koşmuyorsa Tamam mı? Din yönden onların dininden değildir Ama bazı adetleriyle Tamam mı? Veyahut da bazı amelleriyle onlara benzediği için O konuda Onlardan olmuş oluyor Tamam mı? enne subhate minel adat el kadime hünut bir de aynı zamanda hünut yani hündoslar biliyorsunuz hindistan tarihi çok çok eski bir tarihtir ve şu ana kadar hindistan'da olan bu budist kişiler bunların papazları dikkat ediyorsanız sakal bırakıyorlar sihler de sakal bırakıyor hündoslar da sakal bırakıyor rahipleri Hepsi sakallıdır. Sarıklıdır. Siix yani Hindistan'da bu bakaraya yani iğneye tapan bazı inanç sahipleri, tamam mı? dolayısıyla dikkat ediyorsanız bütün din adamları hepsi nedir? Sakallıdır. Yahudilerde din adamları sakallıdır. Hristiyanlarda din adamları sakallıdır. Değil mi? Nusayrilikte din adamları sakallıdır. Öyle değil mi? Ve bazıları foter bile giyiyorlar. Tamam mı? Hindoslar da din adamları sakalıdır. Genelde çünkü asıl etibariyle geçmişte İslamiyet'ten önce müşrikler hepsi sakallıydı. Ve hepsi cübbeliydi. Ve hepsi sarıklıydı. Hepsi fistanlıydı. Tamam mı? Kafir, müşrik olmalarına rağmen. Ve burada diyor ki tesbih aynı zamanda diyor Hindos kafirler veyahutta da Hindu Sikhlerin adetlerindenmiş. Ve şu ana kadar dikkat ediyorsanız Hindu'sman böyle bazen televizyonlarda getiriyorlar yani böyle onların mabetlerindeki adetle şeyi getiriyor. Nasıl ibadet ettiklerini falan filan. Bakıyoruz ki böyle büyük büyük tesbih tanelerini ne yapmışlar? boynlarına asmışlar. Hiç Japon Japon filmlerini seyrettiniz mi? Tekvando, Kung Fu falan filan. Dikkat ediyorsanız din adamları hepsi sakallı ve boynlarında tesbihler var. Bu tesbihlerle kendilerine göre bir tesbih bir şeyler yapıyorlar. Ha O zaman tesbih asıl itibariyle İslam ümmetinin tamam mı? İslam ümmetinin oluşturduğu bir bir e, ibadet sebebi değildir. Tamam mı? Ve tesbih nedir? Bidattır. Ve minen hunud el men seniyin men yesta'miluha fi unukihi diyor. Budist olan Hindoslar veyahut da Sihler veyahut da daha başka Budist yani daha başka putlara tapan veyahut da Punt inancı olan kavimler şu ana kadar mabedlerine baktığınız zaman veyahut da gezdikleri zaman boyunlarında tesbihleri var. Kimisi mesela şu kadar, kimisi bu kadar, kimisi bu kadar ve bazıları özellikle mabedde olduğu zaman bakıyorsun ki belki bin, iki bin, üç bin tane daneli tesbihleri var. Ve bazı Müslümanlar tarafından tarikat edinen, bazı tarikat sahiplerinin bu böyle uzun daneli tesbihleri edinen bazı tarikatlar vardır. Maalesef işşedil. Tamam mı? Nereden aldılar bunları? Yani öyle adamlar var ki, belki beş bin daneli tesbih yapmış. Ve bunu beraberinde gezdirmiyor. Beremesen dışarı sağa sola gittiği zaman yüz danelik tesbihi cebine koyuyor. Veyahut da boynuna asıyor. Ama kendi evinde ve kendi mabedinde olduğu zaman bakıyorsun ki böyle kocaman bir tesbih ve onlarla ne yapıyor? Çünkü onun şeyhi, demiş ki mesela günde bin veyahut da iki bin artık tarikatta biliyorsunuz. Tarikatta şahısların vazifeleri derece derecedir. Mesela tarikata ilk giriş yapan adamı fazla sıkıştırmıyorlar, az bir tesbihat veriyorlar. Veyahut da bazı ibadetlerle görevi tutuyorlar. Ama tarikatta eski, tarihi varsa ondan sonra gerçekten yani bu tarikatın baş almanlarından veyahut da temel te, temelde olan veyahut da temel, temelden sayılan kişiler olduğu için ne yapıyorlar? Gittikçe şeyhi ona bu gibi tesbih. Tabi bazı tarikatlar hepsi değil. Onun için yani insaflı olmak lazım. Tarikat, bazı kardeşlerimiz tarikatı eleştirirken yani herkesi eleştiriyor veyahut da herkesi dinden çıkarıyor. Doğru değil. Tarikat içerisinde insanlar yani şirk koşmayan ve bilaatları büyük olmayan insanlar var. Onun için tarikatlar hepsi bir değil. Hatta nakşabendi tarikatına mensup olan insanlar bile bakıyorsun ki her şeyin kendine göre bir metodu ve bir çizgisi vardır. O da nakşabendidir, o da nakşabendidir, o da nakşabendidir ama bu şeyh her ne kadar nakşabendiyse de öbür nakşabendi tarikatına mensup diye şeyhin çizgisine ayrı bir çizgisi var. Onun için insaflı olmak lazım. Tarikatlara karşı yani bütün tarikatçıları hepsini bir kefeye koymak doğru değil. Yok hepsi müşriktir, hepsi kafirdir gibisi veyahut da hepsi işte şöyledir, böyledir demek değil mi? İyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Evet. Onun için diyor ki, اَنَّ الْمَسْبَحَةَ اَدَاتٌ diyor Tesbih, tamam mı? Yeni. Tamam mı? Daha önceden aslı olmayıp sonradan icat edilen bir bir sebeptir. Hamukallah. <gülüyor> la asla aslun lah fil İslam diyor. İslamda kesinlikle aslı faslı yoktur. Hamukallah. Yani Ali Sayt ve Selam döneminde dikkat ettiyseniz biz geçen hafta deyinmiştik bu tesbihle ilgili olan ve yutta da bazı daşlarla Allah'a a a a, a Allah'ı anan kişilerin, yani bu hadislerin kesinlikle safsata hadis oldukları ve ve vesselam'ın e, sözünden olmayan sözler olduğunu geçen dersimizde anlattık. O zaman tesbih nedir? Tesbih kesinlikle İslami bir nesne değildir. Ve Müslüman Allah'ı anmak istediği zaman geçen dersimizde anlattığımız gibi parmaklarıyla. Ya şu parmakların böğümüyle yapacak. Mesela subhanallah, subhanallah, Subhan. Her parmakta üç tane üç tane boğum var. Ve yahut da parmakları şöyle mesela subhanallah, subhanallah ve yutta, elhamdülillah, elhamdülillah ve neyse. Yani Allah Celle Celaluhu'nun Ali'in sallatu vesselam'a gösterdiği zikirler neyse o zikirleri parmaklarıyla. Ve demiştik ki geçen hafta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüz defadan fazla hiçbir zikri sayılı bir şekilde yapmamıştır. Yani sayılı yaptığı zikirler yüzü aşmıyor. Aleyhisselatü Vesselam sabah ve akşam, zik akşam zikirlerinde yap en çok sayı ile yani parmaklarıyla saydığı zikirler en çok yüzdür. Yüzün ötesinde eliyle saydığı zikirler yoktur. Ya 33'tür ya 10'dur veyahut da 100'dür ve bu şekilde. O zaman tesbih parmaklarla, parmakların boğumuyla veyahut da parmakların kendisiyle. Mesela şöyle. Bazı şahıslar diyor ki efendim mesela ben 100 sene yaptığım zaman nasıl nasıl e, yani bununla 100 sene yaptığımı bileceğim? Ve biz geçen dersimizde dedik ki mesela şöyle yaptı o zaman bu 5 yapacağız ki subhanallah subhanallah, beş oldu. Oldu on. Bu parmakla ne yapacak? Bir. On daha, oldu iki. On daha, işte böyle oldu elli. Beş parmak, oldu elli. Tekrar beş parmak, oldu kaç? Oldu yüz. Bu kadar basit yani. Ondan sonra demiştik ki, parmaklar öbür dünyada, o parmaklarıyla tesbih yapan kişi, öbür dünyada parmakları ona şehadet ediyor. Ama tesbih şehadet edemez. Çünkü ve vesselam parmakların şehadet edeceğini Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu o parmakları dile getiriyor. Tamam mı? Biliyorsunuz öbür dünyada Allah Celle Celaluhu insanların azalarını dile getiriyor ve insanın azaları bile o şahsa, o şahıs üzerinde iyi veya kötü kötü yönden dolayı o kişiye şehadet yapıyorlar. işte parmaklar da bu şekilde. İkincisi bazı şahıslar sol elle tesbih yapıyorlar. Ve burada bizzat yani tevhid kalesinde bile veyahut da tevhid kalesinin camilerinde burada suut toplumun maalesef şiddet biz camide görüyoruz. Bazı şahıslar iki elle tesbih yapıyor. Mesela diyor ki Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. ondan sonra onun bu solla diyor ki Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bu namaz namaz namazın arkasında. Böyle hem sağa hem sol. Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle sol ile tesbih yapmış değildir. Aleyhisselatü Vesselam her iyi şeyi sağ elle yapıyordu. Tamam mı? Ama iyi olmayan şeyler de solla yapıyordu. Ayak yine o şekilde. Camiye gireceği zaman sağ ile giriyor. Camiden çıkacağı zaman sol ile giriyor. Tamam mı? Tuvalete gireceği zaman sol ile giriyor. Tuvaleten çıkacağı zaman sağlan çıkıyor. Eve gireceği zaman sağ ile evden çıkacağı zaman sol ile ve bu şekilde. Tesbih yine o şekilde. Tamam mı? Mesela burnunu silecek. Sağ el ile değil, sol el ile silecek. Tamam mı? Ne? Tabii. Tuvaleti mesela, tuvaletini yaptığı zaman sağ el ile fercini, fercine dokunmayacak. Sol el ile. Altını yıkayacağı zaman sol el ile yıkayacak. Sağ el ile değil. Ama sağ el ile su dökecek, sol el ile yıkayacak. Ve selam sol eli genelde nahoş şeylerde kullanıyordu. Sağ elini de hoş ve mübarek şeylerde kullanıyordu. Ve burada diyor ki min intişar el bid'a fil el islami el cehlu bis sinneti diyor. Bid'atların İslam toplumunda çoğalması veyahut da yayılmasının tek sebebi diyor, dinde cehalettir diyor. Dinde cahil oldukları için ne yapıyorlar? Bu gibi şeyleri icat ediyorlar veya da daha başka şahıslar tarafından icat edilip diğerleri de o icat edilen şeylerle ne yapıyorlar? Bunlara sayılıyor. Ve min zelike akıda tesbih bil yedül yusra Sol el ile tesbih yapmak işte bu da nedir? Bu da vidaatlardandır. O zaman sol el ile tesbih yapmak kesinlikle yok. Ama sağ ile yapılan tesbihleri sol elle saymakta bir veis yok. Yani mesela 1-2-3-4-5-6 Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Bunda bir sakınca yoktur. Tamam mı? Veyahut da Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah oldu beş. Burada ne yapıyorsun? Bir tane parmak kiyorsun Yani bu bir. Onun için bazı şahıslar diyor ki sen diyorsun ki sol elle tesbih olmaz ama sen diyorsun ki Sübhanallah, Sübhanallah ondan sonra sol elle bir parmak bukersin Bu tesbih değildir. Bu saymaktır. Saymak, saymak ile tesbihi birbirine karıştırmamak lazım. Onun için burada tesbih yapılır. Burada tesbihin kaç tane tesbihin yapıldığı burada sayılır. Onun için meşru olan şeylerde tamam mı? Ne yapıyoruz? Ey ibadetle ilgili olmayan şeylerde ne yapıyoruz? Sol eli kullanmakta ve sol ayağı kullanmakta bir beyis yoktur. Çünkü Aleyhissat vesselam nahoş şeylerde sol ayağı veya sol eli kullanmıştır. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Aleyhissat vesselam'ın şemail Şerifini çok iyi tanımamız gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam nasıl yemiş onun gibi yiyeceğiz. Hangi ellen yemiş onunla yiyeceğiz. Camiye nasıl girmiş, camide nasıl çıkmış, tuvalete nasıl girmiş, tuvalete nasıl çıkmış. Tamam mı? Namaz nasıl kılmış, namazı nasıl kılıyor, tesbihleri nasıl yapıyor, duaları nasıl yapıyor ona bakacağız. İşte Müslümanlar genelde bu gibi sünnetlerden yoksun olduğu için heva ve hevesine dayanarak veyahut da dinde bilgili sayılıp sözde, yani sözde din, din, dinde bilgilidir ama aslında bilgili değildir. Ve bilgili olarak tanıtılan, bilgili olmamakla beraber bilgili tanıtılan şahısların sözlerine dayanarak bazı şahıslar bu gibi ibadetlere ne yapıyorlar, saplanıyorlar, bu kadar doğru değil. Çünkü din konusunda tek kelimeyle örneğimiz ve kudretimiz kimdir? Allah Resulü Vesselam'dir. Tek kelimeyle aleyhissalatü vesselam'ın sözünün varlığında, Tamam mı? Ne Ebu Bekir'in sözü kabul edilir, ne de Umar'ın, ne de Ali'nin, ne de Osman'ın. Değil ki Nakşabendi'nin veyahut da Abdülkadir Geyle'nin veyahut Mahmud hocanın veyahut da Fethullah hocanın veyahut da şu hocanın, bu hocanın. Aleyhisselatü vesselam'ın sözü varlığında hiçbir beşerin sözü geçerli değildir. Aleyhisselatü vesselam'ın sözü yokluğunda, iştihadi meselede alimlerin iştihadına ne yapılabilir? Sarılabilir. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın sözün varlığında veyahut da Allah Celle Cene sözü varlığında hiç kimsenin sözü müteber değildir. Onun için Ebn-i e, e, Abbas radiyallahu ta'ala bir toplumda diyor ki kal Resulullah, onlar da diyor ki Vallahi işte Abu Bekir ve Umar böyle diyor ki Allahu akbar diyor. Gökten başlarınızın üzerine taş yığılmaktan veyahut taş yağmaktan diyor, korkarım diyor. Ben size kal Allah, kal Resulullah diyor ki, kal ve kal Umar diyor. Ben size Allah Resulü diyorum, siz bana diyorsunuz ki Kala Umar, Allah, yani Umar söyledi ve Ebu Bekir söyledi. Nasıl oluyor bu? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü varlığında nasıl kalkıp da sen Ebu Bekir'i takdim ediyorsun? Abu Bekir bu söze asla razı değildir. Onun için Allah Celle ve Hücurat Suresinde diyor ki âmenu, ve Ey iman edenler, tamam mı? Din konusunda... Allah ve Resulü önüne asla geçmeyeceksiniz. O alim ne kadar âlime olursa olsun Allah ve Resulü'nün önüne geçmek asla onun hakkı değildir. Onun için din konusunda olan ibadetlerde tek kelimeyle Allah ve Resulü'nün sözlerine sarılacağız. Ve bu söze sarılırken ashabın anlayışına uygun olacak. Şeyh'in, ustadın anlayışına uygun değil. Din Allah'ın dinidir. Mezhep hiçbir zaman dinin kendisi değildir ama dinden bir cüzdür. Bir kişi bir mezhebi taklit ederken o mezhebin iştihadını içtihadı, taklit edip de Allah ve Resulünün sözlerinden bir ayet veya bir hadis varsa o ayetin ve hadisi bırakıp da ustadın veyahut da mezheb imamının veyahut da şeyhün sözüne sarılmak tek kelimeyle Allah ve resul önüne geçmektir. Allah ve Resulünün önüne geçmek din konusunda tamam mı? Kötülüğün ta kendisidir. Ve özellikle din konusunda. Evet. <gülüyor> Burada diyor İmam Müslim rivayet bir hadiste Enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kâle La yakul ahadukum bi şimâlihi ve la yeşrab bi şimâlihi Hiçbiriniz sol eliyle yemesin ve sol eliyle içecek bir şeyi içmesin. Fakat ye tamam şeytan yemek ve içmek bir şeyi içmesin. Fakat şeytan yemek ve içmek şeytan yemek ve içmek bir şeyi içmesin. şeytan ve sol eliyle şeyi şeytan ve içmek bir şeyi şeytan yemek içmek bir yemek ve içmek yemek Şeytan ve şeytan, şeytanın, şeytan dostlarının ahlakıdır. Müslümanların ahlakı değil. Aliy Satt ve Selam'ın ahlakıyla onun ümmetinin ahlakı, Aliy Satt ve ahlakıyla eşit olması gerekir. Aliy Vesselam, sağ elle yemişse Müslüman sağ elle yiyecek. Onun için bir gün Aliy Satt ve Selam'ın bir meclisinde yemek yerken bir kişi sol elle yemeye çalıştı. Aliy Vesselam dedi ki ona, kul bi yeminik, Dedi ki, la aslative. Sağ elinle ye. Veyahut da sağ elinle yemeye çalış Dedi ki ben sağ elimle yiyemem dedi. ve vesselam onu çok iyi tanıdığı için tamam mı? Çünkü Mekke elindendir ve da Medine elindendir Tamam mı? Çok iyi tanıdığı için ve yiyebileceğini bildiği için diyor ki las tata'ta diyor. Diyor yok yiyebilirsin diyor. Tekrar cevap veriyor. Diyor ki ben diyor sol elim sağ elimle yiyemem diyor. Tekrar Aleyhisselatü diyor ki yiyebilirsin diyor. Diyor ki ben sağ elimle yiyemem. Ve orada o kişinin eli kupkuru oldu. Felç oldu eli böyle. Havada dondu. Ve orada dedi ki ya Resulullah bu ilk ve son ne olur? Affet veyahut da Allah'a dua et. Bir daha ben böyle bir şey yapmam Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam orada tamam mı? Allah'a dua etti veyahut da affetti ve böylece eli indi. Niçin? Orada kibirlendi ve sırf orada o zaman biliyorsunuz davetin başlangıcında yani genelde Aleyhisselatü Vesselam'a uyanlar kimlerdi? Fakirler, e, efendim köleler veyahut da e, ab dedikleri veyahut da rakik dedikleri insanlar. E, o da aşraftandır, e, zenginlerdendir veyahutta da e, şerifli bir ailedendir, büyük bir kabiledendir. Onlara benzememek için çünkü onlar sağla yiyorlar. Onlara benzememek için ne yaptı? Sağ elle yemeyi reddetti <gülüyor> ve biliyorsunuz Nisa suresinde Nisa suresinin 115. ayetinde Allah Celleleri diyor ki: "Ve men yuşâkıqir rasûle min ba'dem mâ tebeyyen Bu ayet çok önemli. Yani her Müslüman, erkek ile Müslüman kadın bu gibi ayet ve hadisleri ezberlemek belki üzerinde vaciptir. Yani Kur'an'ı baştan sona kadar ezberlemek vacip değildir. Ama kişiyi ilgilendirecek, ameli yönden kişiyi ilgilendirecek ayet ve hadisler ve özellikle tevhid ve şirkte ezberlemek mecburiyetindir. Çünkü bunları ezberlemezse, bu gibi ayetlerden haberi olmasa, o zaman ne olacak? Tek kelimeyle ameli Kur'an ve sünnetle çelişecek. Kur'an ve sünnetle çeliştiği gibi bu, bu kişinin yaptığı gibi o zaman Allah korusun ya şirke veyahut küfre ve da harama düşecek. Onun için harama düşmemesi için haramları bilecek. Şirke düşmemesi için şirki bilecek. Bidata düşmemesi için bidatları bilecek. Peki nasıl bilecek? Okumakla bilecek. Ve Allah Celle Cevih ilk indirdiği ayet oku. İslam ümmeti oku ümmetidir. İslam ümmeti oku ümmetidir. Yani bu İslam ümmeti okumakla adam olur. Ve dikkat ediyorsanız küfür ülkeleri okumayı sadece dünyevi yönden kullandılar. Dini yönden değil. Dünyevi yönden bu okuyu kullandılar, düşündüler, taşındılar ve başardılar. dünya konusunda tamam mı? Teknolojik yönden gerçekten başardılar ve bakınız İslam alemini köle ettiler. Maalesef şiddet. Ama dini okumadılar. Dini okumayan bir Müslüman her ne kadar kelime-i şehadeti getirip de tamam mı? Büyük küfür ve büyük şirk koşmuyorsa da eğer okumasa, mutlak manada ya küfre düşecek veyahut da şirke veyahut da bidaata veyahut da harama. Ve siz biliyorsunuz kaideyi. Her küfre düşen kişi ille de kafir olacak diye bir kaide yok. Leysa kul men veqaa fil kufri. Vaka, vaka aleyhi. kufru aleyhi. Ve kul, ve, ve Vaka küfrü عليه. Ve değil, ve değil ki her kim bid'ate düşerse bid'at ona Kişi bid'ate düşebilir ama bilmeyerek düşebilir. Ama bazı insanlar bilerek bid'atlara düşüyorlar. Veya da bilerek bid'atları yapıyorlar. Ama bir hoca veya da bir alim ihtihadi açıdan bir ihtihad yaparken kastetmeksizin, bilmeksizin o iştihadı belki bidata gitmiş olabilir veya tutuşmuş olabilir. Ama onu kastetmediğinden dolayı biz ona bidatçı diyemeyiz. Tıpkı bir kişiyi küfrü kastetmediği gibi biz ona kafir diyemeyiz. Aynı şekilde etmek sizin ve ondan haberi olmaksızın bidata düştüğü zaman yani akidesi selimdir, selefidir, şudur budur ama bakıyorsun ki bazen bazı bidatlara düşüyor. Ama bilmeyerek düşüyor. Dolayısıyla her küfre düşen kafir olmayabilir. Her bidata düşen bidatçı olmayabilir. O zaman Müslümana düşen gören şey nedir? Okuması. Şirki okuyacak. şirki bilecek ki şirke düşmesin. Haramı bilecek ki harama düşmesin. Bidatı bilecek ki bidata düşmesin. Ve doğruyu bilecek ki devamlı doğru yolda kalsın. Onun için Allah Celle Celaluhu diyor ki: "وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي." Burada alimler burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve İmam Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadis ve İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihdir diyor ki: "إن الله حجبت التوبة عن كل صاحبي بدعة حتى يدع بدعته." ediniz. <تصفيق> çok tehlikeli ve önemli bir hadis. Mm. İmam Tabara'nın rivayet ettiği bir hadis ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki, ''Hada hadithun sahih.'' Ve kitabında İmam Mündir'in bu kitabında İmam Elbani Rahimahullah bu hadisi tasihir ediyor. Ne demektir? ''İnne Allah'a ki Allah Celle Celaluhu hacebet tövbata an kulli sahibi bid'atin.'' Her kişi veyahut herhangi bir kişi bidatı kast ederek bid'at, icat bid'ati icat edip insanlara sunmak isteyen veyahutta o bid'atla amel etmeleri için bilerek sunan kişi Allah celle celaluhu o kişiye asla nasip, tövbeyi nasıl töbeyi nasip etmeyecek. Bidatı terk etmediği müddetçe. Tabii. Ne zaman? Ne zamana kadar? Bidatı terk edinceye kadar. Terk etmediği müddetçe o kişi o hal üzerinde ölecek. Tamam mı? İkinci hadis İmam İbn Macari rivayet ettiği hadis yine İmam Münzir'in tergib ve terhib bir hadistir ve İmam el diyor ki bu hadis sahihtir diyor. Allah ay yakbala amel amelu sahibi bid'ati hatta bir bid'atihi diyor. Bir bidatçı diyor o bid'atı terk etmediği müddetçe asla Allah celle celaluhu o bid'atla yapmış olduğu ameli asla kabul etmez. Ve bu konuyla ilgili Sahih-i Müslim'de olan hadisi biliyorsunuz. ''Men amile amelen, leysa aleyhi amruna fehu aradın.'' Tek kelimeyle. Dolayısıyla bu hadis o hadisle griftir. Yani eşittir. Aynı manayı andırıyor. ''Ebe Allah'' ''Allah Celle Celaluhu'' Tamam mı? ''Ey bir bidatla, amel eden bir kişi, o kişinin amelini kabul etmeyi reddetti.'' Veyahutta reddediyor. Ne zamana kadar? o bidaatı ve o tobyidaatla amel etmeyi terk edinceye kadar o bidattan tövbe ettiği zaman işte o zaman Allah Celle Celaluhu amellerini kabul edecek. Tamam mı? Diğer İmam Buhari ile İmam Müslim rivayet ettikleri hadis diyor ki: "Men rağiba an sünneti feliş Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir." Ve burada o benden değildir derken Ey benim sünnetimin üzerinde değildir Veyahut da benim yolumun üzerinde değildir Benden değildir yani kafirdir demek değil Bazı davetçilerin Anlatış tarzlarına baktığımız zaman Meal esef işledi işte Burada ne yapıyorlar Burada karıştırıyorlar Ey Men, men, men, men, men, men, men ragiba an süneti feleyse minni Yani o benden değildir ya o benim ümmetimden değildir diyorlar. Bu doğru değildir. Doğru. Men ragibe en sünneti eğer her kim benim sünnetimden yüz çevirirse, ey benim sünnetimle amel değil de bidatlarla, hurafelerle tamam mı? Amel ederse diyor ki o benim yolumun o da benim sünnetimin üzerinde değildir. Ey o konuda. Daha başka meselelerde sahih doğru ameli varsa o sahih ve doğru ameli ne yapıyor? Kabul eder. Ama o bidat olan amel reddedilir riyakâri gibi. Yani adam mesela namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ama bir namazlar riyakâllık yapıyor. Riyakarlık yapmadığı namazlar makbuldür ve Allah Celle Celalühu amel defterine ona yazar. Ama o riyakarlık yaptığı ibadette bir miskal zerre kadar sevabını alamaz. Çünkü ona riyakâllık gördü. Veyahut da riyakâllık yaptı. Yani gösteriş. Dolayısıyla bir o ameli sakıt olur ama diğer ameli sakıt olmaz. Burada yine o şekilde. Yani o meselede Aristosyam diyor ki benim sünnetime veyahut da benim sünnetimin üzerinde değildir veyahut da benim yolumun üzerinde değildir. <gülüyor> evet. Diğer konuda diyor ki ve iyakum muhdesatü'l umur. Ve iyakum muhdesatü'l umur fe inna kulli bid'atin dalale. Hadis İmam Davud ve İmam Tirmizi rivayet etmişler ve İmam-ı Buhari rahmetli diyor ki bu hadis sahihtir. Ve iyyakum diyor sakın sakın sakın tamam mı? Dinden olmayan şeyleri icat etmeyiniz ve yahut da dinden olmayıp da icat edilen şeylere de dikkat ediniz. Yani sakın onlara saplanmayınız. Veyahut da onlarla amel etmeyiniz ve yahut da onları yapmayınız tamam mı? Fe inne kulli Şüphesiz ki her bid'at delalettir yani sapıklıktır, haktan ayrılmıştır. Tamam mı? Ve İmam İbn Mes'ud ve Yahut Ta'a İbn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki El-iqtisadu fissünneti ehsenu minel iştihadi fil bid'ati diyor. El-iqtisad fissünnet khayrun ve ehsenu minel iştihadi fil bid'ati. Nasıl? Yani mesela günlük 24 saat içerisinde Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Sadece onları yapıp tamam mı? Diyelim ki 11 rekat namaz kılmış geceleyin. Bu kişi 11 rekat kılmasın Aleyhisselam kıldığı bir kılması, bir rekat namaz kılmaktan Allah katında daha faziletli ve daha değerlidir. Niçin? Çünkü Aleyhisselam bir rekat kılmış değildir, 30 rekat kılmış değildir, 20 rekat kılmış değildir, 50 rekat kılmış değildir. Dolayısıyla Aleyhisselamın sünneti üstüne çıkmak nedir? Bidattır. Dolayısıyla bu adam bir adamı kastetmiyor. Kendisince icraat yapıyor. Diyor ki namaz kılmak Allah katında değerlidir. Bari ben çok namaz kılayım. Yok. Sen Ali Sat ve Semin yaptığını yapacaksın. İşte Ali Sat ve Semin yaptığını yapmak, Ali Sat ve Semin yapmadığının üstünde çıkan birçok şeyden daha faziletlidir. O zaman gerçek dininde samimi olan bir davetçi veyahut da bir ilim talebesi veyahut da bir Müslüman erkek veyahut da bir Müslüman kadın nedir? Tek kelimeyle Aleyhisselamın sünnete sımsıkı sarılmasıdır. Bütün yani günlük hayatı Aleyhisselam Vesselam günlük hayatında ne yapmışsa o Müslüman ne yapacak? O günlük hayatını okuyacak. Aleyhisselamın günlük hayatını okuyacak ve aynısını yapacak. Mesela 8 rekat namaz kılmış duha namazında. En azı iki, en çok sekizdir mesela. İki rekat namaz kılsın, tamam mı? Ama yirmi rekat duha ismi altında kılmasın. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam duhayı dört kıldı. Birisi kalkıp desek ki ben duhayı yirmi rekat kılacağım. Sekiz rekattan sonra kıldığı bu namazlar Allah katında merdüttür. فَمَنْ عَمِلَ amelen لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَ فَاوَرَتْ Niçin? Çünkü bu bidatta iştihattır. Onun için o iki rekat kılan kişi duha namazı olarak o 20 rekaat duha ismiyle kılan kişiden Allah katında daha faziletlidir. İşte Ebn Mesud'un radıyallahu ta'nın de budur. Tamam mı? Öbür hafta diyor ki وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّا بِدَعَةٍ دَلَالَ وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا En şerli şey ve en kötü şey tamam mı? Dinden olmayıp Dindenmiş gibi icat edilen bidatları yapmaktır işte. O icat edilen dinden olmayıp da dinde dindenmiş gibi gösterilen o ibadetlerle amel yapmak nedir? Kesinlikle delalettir, sapıklıktır ve o ibadetlerin bir miskazerre kadar da değerini alamaz. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki efendim bu icat edilen veyahut da ortaya atılan bu gibi ibadetler diyorlar ki yani sünnet-i hasenedir diyorlar. Ve burada bazı hadisleri kullanarak diyorlar ki mesela Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki men senne fil islami sünneten hasene tamam mı Aleyhisselatü Vesselam? Mensenna fi'l-İslam sünneten hasena. Burada biliyorsunuz buradaki hadiste men senna fi'l-İslam eyy men ahya fil İslami. Yani İslam'da bir sünnet var ve o sünnet terk edilmiş. Tamam mı? Unutulmuş. Unutulmuş. Veyahut da İslam'da vardır ama bir köyde veya da bir şehirde veya da bir mahallede veyahutta bir memlekette yani bir devlette ya da coğrafyanın oluşturduğu bir bölgede o sünnet tamamen unutulmuş. Örnek, örnek verelim mesela Kur'an okumak var, Kur'an inmiş ta ve Vesselam'ın döneminde. Ama bir toplum var ki Kur'an okumasını bilmedikleri için Kur'an okumayı tamamen terk ettiler. Sonra bir kişi diyelim ki başka bir yere gidiyor, bir ülkeye gidiyor ve Kur'an'ı öğreniyor. Bu ülkeye geldiği zaman ne yapıyor? Bakıyor ki hiç kimse Kur'an'ı bilmiyor, hiç kimse Kur'an'ı öğretmiyor. Ve o ülkede veyahut da o, o şehirde kesinlikle kimse Kur'an nedir bilmiyor. Bu adam ne yapıyor? Kur'an'ı öğrendiği için veyahut da Kur'an'dan öğrendiği bazı süreler veyahut da bazı ayetleri ne yapıyor burada? Tutuyor mesela şimdi biz ders halkaları oluşturduğumuz gibi birkaç kişiyle oturuyor ve Kur'an'ı öğretmeye çalışıyor. Kur'an öğretme, öğrenmek ta ve Vesselam'ın döneminde varmış. Ama bu ülkede veyahut da bu mahallede veyahut da bu şehirde bu Kur'an'ın okunması veyahut da öğretilmesi tamamen unutulmuş ve terk edilmiş. Bu kişi kalkıp da orada Kur'an öğrenmeyi veyahut da kendisi bilmiyor da mesela diyelim ki başka ülkeden veyahut da başka şehirden Kur'an okumasını bilen öğretmenleri getiriyor ve o mahallede yata, o şehirde veya o ülkede parasıyla onlara maaş vererek Kur'an'ı orada ne yapıyor? Kur'an'ı öğretiyor. Bu kişi yapmış olduğu şey nedir? İşte bu hadi sünnetü hadisünne hasene. Sunnetün hasene. Ve sünne biliyorsunuz lügat lügatın manası neydi sünnetin lügat manası? Yol. Yani tarika. Tamam? Mı? Onun için diyor ki meragiba an sünneti ey an tarikati, an sünneti tamam mı? An menheci Dolayısıyla burada bu adam burada unutulmuş daha aslı olup da aslı olduğu halde Tıpkani Sad ve Selam döneminde taravih namazında 3 gün cemaatle namaz kıldı taravih namazını. Ondan sonra tamam terk etti. Ölünceye kadar bir daha taravih namazını cemaatle kılmadı. Ebu Bekir'den dönemi geldi. O da ve Selam döneminde terk edildiği için o da terk etti. O da ölünceye kadar taravih namazını kılmadı. Umar geldi. Umar'ın döneminin bir kısmında o da aynı şekilde terk etti. İkinci kısmında ne yaptı? Ve da ikinci devresinde Umar radıyallahu ta'ala ne yaptı? Bunu hatırladı. Allah celle celaluhu onu hatırlattı. ve vesselam şimdi artık vahiy kesildi. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam niçin bıraktı bunu? Yani Müslümanlar üzerinde farz kılınma korkusundan dolayı terk etti. Ama vahiy kesildikten sonra artık bunu tehlike geçti. Bu tehlike geçtiği için Umar Radıyallahu Teala Allah Celle Celaluhu ona ilham verdi. Tamam mı? Ve kalktı bu sünneti ihya etti. Onun için gördüğü zaman dedi ki Ni'metul bid'a hadihi Tamam mı? Bu ne güzel bid'attır. Ey daha önceden aslı olup da ama terk edildiği için uzun bir müddet terk edildi. Tamam mı? Gerçekten. Yani Ali Satt'ın dönemi, Ebubekir'in dönemi, Umar, Umar radıyallahu anh e, birinci dönemi, tamam mı? İkinci dönemi bu ne yaptı? Bu ne yaptı? işte burada alimler diyorlar ki buradaki nimetü'l bid'a hadi lugawiyun Ve acizane dikkat ediyorsanız ben değinmiştim. İslami şeylerin terimlerinin iki tane manası var. Bir lugavi manası var, bir de ıstılahi şer'i manası var. Dolayısıyla burada yani men e, men senne fil islami sünneten hasena ehe kim İslam'da tamam mı? Güzel bir yol oluşturursa ve buradaki güzel bir yol oluşturursa derken şer'i yönden değil, tasbiki <gülüyor> yöndendir, tenfizi yöndendir, erhamukallah. Onun için dikkat ediyorsanız Hz. ve senem döneminde bazı şahıslar mudar halkından çok fakir bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldikleri zaman Aleyhisselatü Vesselam onları gördüğü zaman fakirliklerinden yüzlerinden, elbiselerinden anladı ve orada Aleyhisselatü Vesselam çok ezildi, çok üzüldü. Ve hemen mihrabatça, minbara çıktı ve orada hutbe verdi ve sadaka ile ilgili ayet ve hadisleri konuştu. Ve orada hemen o halktan birisi evine gitti o an. Aleyhisselatü Vesselam bu vaaz-ı nasihati yaparken, tamam mı? Hemen evine koştu. E o zaman Müslümanlar fakiriydi. Böyle şöyle eliyle tutacak yani biraz arpa veya da buğday veyahut da temir artık neyse. Aldı onu getirdi camiye. Aleyhisselatü önüne koydu. O öyle yapınca orada camide olan herkes evine gitti. Ve herkes evinde ne varsa geldi orada Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydu. Bu adam ne yapmış oldu? Bu adam güzel bir hareket oluşturmuş oldu. Tamam mı? Bu sünnet yani sadaka asıl itibarıyla dinde vardır. Ama o sahabi radıyallahu ta'ala orada kendisi ilk önce o örnek oldu. O sünneti yani sadaka vermeyi o ihya etti. Ve herkes onun yaptığı gibi yaptığı için aleyhissalatü vesselam dedi ki işte bu adamın yaptığı yaptığı şey. Tamam mı? Her onun gibi yapan kişi Tamam mı? Onların amelinden hiçbir şey eksik olmaksızın o kişinin amel defterine de yazılıdır. Evet. Burada bazı amellerin veya bazı ibadetlerin sebepleri cinslerini anlatacağım. Acizane eğer vakit yeterse. Diyor ki mesela, el-evvel, birincisi el -sebep. Yani bu ibadetin ve bu amelin sebebi. Diyor ki فَاِذَا تَعَبَّدَ الْاِنْسَانُ لِلّٰهِ اِبَادَةً مَقْرُونَةً بِسَبَبٍ لَيْسَ شَرْعِيًا فَهِيَّ بِدَعَةٌ مَرْدُودَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا diyor. Bir kişi bir ibadet yapmak istediği zaman ve o ibadetin sebebi de gerçekten eğer dinde aslı yoksa o zaman yapmış olduğu amel nedir? Bidaattır. Mesela örnek veriyor. Diyor ki mesela nasıl Örneğin diyor, yuhî leylat es-27 min Recep. Recep, Recep ayının 27 27. gecesini ne yapıyor? İbadetle ihya ediyor. Yani Hz. Muhammed döneminde bu gibi geceler ihya edilmediğinden dolayı bu kişi de kalkıp ihya ederse, tamam mı? Neyin sebebiyle ihya etti? Recep'in 27. gecenin sebebiyle. Sebep bu eğer bu olmasaydı bu ibadeti yapmayacaktı. Yani o geceyi sabahtan akşama veyahut ta akşamdan gece yarısına veyahut ta mesela hayatında yapmadığı bazı ibadetler o gece özellikle o gece bu münasebetle yani bu sebeple yani Recep ayının 27. gecesinin sebebiyle bu ibadetleri yapıyor. ve vesselam de bu gibi sebeplerle bu ibadetleri yapmadığı için ey Recep ayının 27. gecesinde bu gibi özel ibadetleri yapmadığı için bu ibadet nedir? Bu ibadet mevduttur. Ha o zaman bazı amel veya da ibadetlerin edindikleri veya da takıldıkları veya da sarıldıkları sebep şer'i değilse yani Aleyhisselatü yapmadığı bir şeyse her ne kadar o namaz abdest alıyor, Fatiha'yı okuyor, süre okuyor, Sucud-Taruk'u tesbih yapıyor, tahiyyat, teşehud falan dikkat ediniz her şey yerinde. Şartlar, vacipler, rükünler hepsi yerinde. Ama bu ibadet bu gibi sebeplerde ve Vesselam yapmadığı için her ne kadar yapmış olduğu bu ibadet şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine uygun ise de asıl sebebi İslam'dan olmadığı için o zaman bu ibadetler kesinlikle ondan makbul değildir. Neye dayanarak? من عميل عملا ليسى عَلَيْهِ اَمْرُنَ فَهُوَرَدُ bu ölçüdür arkadaşlar. Bu ibadetlerin ölçüsüdür. Kur'an ve sünnet dinin ölçüleridir. Dolayısıyla yapacağın herhangi bir abet herhangi bir ibadet bu ölçüyü aşacaksa o ibadet kesinlikle şer'i yönden her ne kadar ona ibadet deniliyorsa da şer'i yönden şer'i yönden ibadet ismini alamaz. İkincisi diyor ki el cins bu ibadetin cinsi. Fela bud an terkun el ibadete muvafakatun liş şer'i fi cinsiha. Bir ibadet cinsinde şeklinde, keyfiyetinde mutlak manada Kur'an ve sünnet ölçüsüne uyması gerekiyor. O ibadetin cinsi, şekli keyfiyeti eğer Kur'an ve sünnetin ölçüsünde yoksa o ibadet de nedir? Merduttur. Örneğin, فَلَوْ تَعَبَّدَ اِنْسَانٌ لِلّٰهِ بِعَابَةٍ diyor. Bir kişi veyahut bir Müslüman, bir insan diyor. Bir ibadetle ibadet yapılırsa veyahut da bir ibadet, ibadete sarılırsa diyor. Lem يُشْرَعْ مِنْ جِنْسِهَا فَهِيَّ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ Eğer o ibadetin cinsi Aleyhisselam'ın döneminde meşru kılınmamışsa veyahut yapılmamışsa ibadet edilmemişse o zaman ibadet, o ibadet cinsinden dolayı Kur'an ve sünnetin ölçüsüne aykırı olduğu için o zaman o ibadet sayılmaz. Örneğin. Örnek veriyor. Diyor ki mesela en yudahhi raculun bifarasin mesela. Kurban bayramı geldi. Adamın koyunu yok. İğneyi yok. Keçisi yok. Tamam mı? Koçu yok. Devesi yok. Evinde ne var? Yani bazı Amarikanlar biliyorsun e, e, ne diyorlar ona? At. At at çobanlığı yapıyorlar Amerika'da biliyorsun ve nasıl bizim buralarda mesela koyun keçi deve eee veyahut da inek çobanlığı yapılıyorsa Amerika'da at çobanlığı yapanlar var bazı şehirlerde. Ona koyboy diyorlar. Hani bazı koyboy filmleri geliyor ya bakıyorsun ki atlarıyla atları atlara çobanlık yapıyor. Adam mesela çoban be şey bu adam sadece yanında at var. Kurban Bayramı geldi diyor ki mesela e benim ineğim yok, devem yok, koçum yok, şu yok. Ne yapıyor bu adam? Dikkat ediniz. <gülüyor> ders anlatırken ders dinlenilmiyorsa gerçekten çok abes bir şeydir. Biz burada dersi anlatmak için geldik. Yani ders anlatırken kişi vaktini daha başka bir şeye vermesi gerçekten çok abestir, gerçekten. Tıpkı sen ben seninle konuşuyorum. Sen yüzünü çeviriyorsun başka bir şeyle uğraş. Yani ben demek ki yani ben sana yüz çeviriyorum Veyahut da senin söylediğin boştur. Sen kendi kendine konuş gibisi geliyor. Onun için Ali Sadraseren bir kişiyle konuştuğu zaman yüzüne bakıyordu. Ve dikkat ediyorsun Ali Sadraseren diyor ki hatip minbere çıktığı zaman herkes gözü hatipte olması gerekiyor. Sünnet budur. Önüne kafasını önüne eğmeyecek. Hatibe bakacak. Çünkü gözünü hatibe verdiği zaman konuştuğu şey aklına girecek. Gözünü hatibe vermediği zaman bazı şeyleri anlayabilir, bazı şeyleri anlamayabilir. Çünkü niçin? Aklı dengesi o an için orada değildir. Veste o şekildedir. Hepiniz okul okudunuz. Öğrenci okula gidiyor. Öğretmen ders veriyor. Tahta üzerinde ders anlatıyor. O kalemle resim yapıyor. Biliyorsunuz çocuklar yani hepimiz ders yapıyor. Çizgi çiziyor. Yapıyor. Öğretmenin gözünden bir şey kaçmaz. Sen diyor, ayağa kalk. Ne anlattın? Ders dinlemedi ki. Kendi kendine oynuyor. Veya da arkadaşıyla arkadaşını dürtüyor. Mam ne yapıyor? Bu adam anlamadı. Onun için bazen ben derslerde özellikle bazı geçmiş dersleri soruyoruz. Ders kişi bu kadar kişi içinden bir kişi cevap veriyor. Soruyorum. Namazın şartları kaçtır? Bir kişi cevap veriyor. Hiç kimse cevap veremiyor. E hepsi de dinledi. Ha demek ki o kişi dinledi. Diğerleri demek ki dinlemedi. Onun için Allah için ders anlattığımız zaman bak biz burada dua boğaz yırtıyoruz. Eğer ders dinlemeyeceksek gelmeyelim bu dersi oluşturmayalım. Herkes evinde otursun. Evet. Diyor ki mesela En yudahhi raculun biferasin Bu kişi ne yapıyor? Kalkıyor kurban bayramında at kesiyor. E, Allah Celle Celaluhu Aleyhi Tam mı? ve vesselam Kurban Bayramı'nda nelerin kesileceği ne yapmıştır belirtmiştir. Cinsinden dolayı uymuyor. Heh, cinsinden dolayı olmadığı, met tutmadığı için faras yani atın eti, eti yeniyor biliyorsunuz. Katır değil. Tamam mı? At. Yani faras dedikleri eti helaldir. Tamam mı? Ama ve vesselam Kurban Bayramı'nda at kesil, at kesilebilir demediği için, sünnetin de olmadığı için bu kişi de yanında inek şu bu falan yok. At var kalkıyor. Allah rızası için kurban bayramında at kesiyor. Her ne kadar at ondan değerli olabilir. Yani o at belki mesela 100 bin lira, 100 bin lira olabilir. Ama koç mesela 10 bin lira olabilir. Mesela örnek. Her ne kadar onun değeri ondan daha çok ise de tamam mı? E bu ibadette kurbandan veyahut kurban günlerinde bu hayvan, kurban için kesilecek hayvan olmadığı için bu kurban ondan Allah katından makbul değildir. Niçin? Çünkü kurban hayvanların cinsinden değildir. Kurban gününde kesilecek hayvanlar koç, keçi, koyun tamam mı? Deve, inek, öküz bu gibi şeyler kesilir. Ama kalkıp mesela tavuk keserse olmaz. At keserse Olmaz. İşte bu, bu şekildedir. O zaman bir ibadet ve vesselam'ın cins konusunda tahdit ettiği cins değilse o edindiği ibadet her ne kadar bu diğer cinsten daha çok değerli bile olsa Allah katında medut. Lem yuşra' cinsuha fehiyye gayru makbuletin indi Allah subhanehu ve diyor. O zaman bu nedir? Meşru olmadığından dolayı bu cinsten olmadığından dolayı veyahut da bu cinse uymadığı için Allah kadını tek kelimeyle makbul değildir. Ne olmuş olur? Kendi kendine yemiş olacak. Yani o atı kesecek, çoluk çocuğuyla yiyecek veyahut da millete verdiği zaman tamam mı? Onlar da et yemiş olacak ama sevap konusunda bir miskazerre kadar almaz. فَالْاَضَاحِ لَا تَكُنُوا اِلَّا مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ بَهِيمَةِ anam, ay İnek, öküz, deve koç, koyun, keçi bu gibi şeyler. Es salif. Üçüncüsü el kadar. Yani o ibadetin kadarı. Yani kemiyeti diyor. Fe arada insan en yuzid salaten ala enneha faridatun. Örneğin. Allah Celle Celaluhu fecir namazını iki rekat emretmiştir. Farz olarak. İki farz iki sünnet geliyor bir tarikat şeyhi veya da bir hoca veya da bir ustad neyse din adına e diyor ki Allah katında namaz kılmak çok iyidir. Tamam mı? Vaktimiz de var. E, sıhhatımız da yerinde. Gelin bu fecir namazı iki rekat yerine biz dört yapalım yani öğlen gibi yatsı gibi ikindi gibi. Niçin iki yapalım? Bunu da dört yapalım. Tamam mı? İşte buradaki takdir bu ibadete muhalif olduğu için her ne kadar namaz bile olsa ba o edindiği iki rekat artı 2 rekatta Fatiha abdestidir. Fatiha okuyor, sure okuyor, sucud yapıyor, rükû yapıyor, secde yapıyor, teşehhüd, Allah salli, Allahu mübarek bütün bunlar hepsi şartlar, rükünler, vacipler, sünnetler hepsi haizdir ama artı yaptığı için takdir konusunda tamam mı? Allah Celle Celalühu bunu 2 rekat takdir etmiştir. Fecir namazını Akşam namazı üç rekat takdir etmiştir. Üçtür, üçtür. Veyahut da akşam namazından önce iki rekat veya da akşam namazından sonra iki rekat varsa onun üstünü geçmeyeceksin. Mesela adam diyor ki akşam namazının sünneti iki ise bunu dört yapalım, altı yapalım mesela. Veyahut da akşam namazından sonra iki ise sekiz rekat yapalım. Nasıl olsa Allah için namaz kılmak iyidir. Veyahut da teşehudde, tahiyyatın yerinde Fatiha okuyalım. Veyahut da Fatiha'ın yerinde teşehudu okuyalım. Bunlar hepsi takdir konusunda ve Vesselam'in sünnetine uygun olmadığı için her ne kadar bunlar ve Vesselam'in yaptığı şeyler ise de yerinde yapmadığından dolayı onların karşılığında sevap alamaz. Sürem Efendim? Süremiz bitti. Tabii. Süre bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sahad verirse inşallah gelecek hafta bu konuya devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve Hanife karşı mıdır? Onun falanın hakkı için diye dua etmenin mekruh olduğunu söylediği iddia edilmektedir. Eğer doğruysa biz Hanefiler neden hala dualarımızda dualarımıza falanca hakkı hürmeti için diye dua ediyoruz. Bunu iddia eden kişi bize Ebu Hanife'nin şu kitabında Ebu Hanife işte tevessül bu şekilde bir tevessül caizdir veyahut da sünnettir diye göstersin biz de biz de o zaman ona delili biz ondan istememiz gerekiyor. Bu gibi şahıslardan biz delil isteyeceğiz. Onlar bizden delil istemeyecek. Çünkü onlar caizdir veyahut da vardır diyorlar. O zaman caizdir varsa diyor. Evet. Diyor. Tamam bize getirin o zaman. Evet. Tamam mı? Evet. Tamam, biz diyoruz ki burada dört mezhep imamı bil ittifak, dört mezhep imamın hiç birisi Ali satt ve Semin suyu hürmetine şunu bana ve yota şunu yap diye söylememiştir. O zaman bunu bunu söylediğini yani Abu Hanifa rahim olan bunu söylediğini iddia eden varsa delillerini bize göstersin, biz de bunu araştıralım, bakalım aslı varsa biz de onlar gibi yapacağız, aslı yoksa hepimiz ondan kaçınacağız. Allah'u alem. İki namazda tekbirlerden birini getirmeyi unutursa ne yapmalı kişi namazda? Bir daha, bir daha. Kişi namazda tekbirlerden birini getirmeyi unutursa ne yapmalı? Evet. Biliyorsunuz tekbirler, tekbiratül ihram hariç diğer bütün tekbirler vaciptir. Ve biz inşa cuma günleri inşallah bunlara değineceğiz. Şimdi biz namazın şartlarındayız. Namazın şartları bittikten sonra namazı rükünlerini anlatacağız. Rükünleri anlattıktan sonra vaciplerini anlatacağız. Ve bunları biz cuma günü saat 9'da, cuma günü saat 9'da, gündüz değil gece yani yatsı namazından sonra bu dersi anlatıyoruz. Onun için tekbir ül ihramın dışında diğer tekbirlerden birisini unuttuğu zaman, tamam mı? Biliyorsunuz, rükünlerde bir rükün veya da bir şart rükün ve şart bilerek rükün ve şart bilerek ve unutarak yapılırsa o yapmış olduğu ibadet o rükün ve şart terk edildiğinden dolayı o ibadet fasittir. Ama bir vacip bilerek yaptığı zaman o ibadet fasittir ama bilmeyerek yaptığı zaman bilmeyerek yaptığı zaman o ibadet, o vacibin yerinde ne yapması gerekiyor? Namaz bittikten sonra, yani te te te teşeğüd, Allahümme salli, Allahümme berk yaptık bittikten sonra ne yapacak? Sehü secde yapacak ve sehü secdeyi yaptıktan sonra teşeğüdü okumayacak. Sehü secde bittikten sonra sağına ve sonra selam verecek. Çünkü Hanefi mezhebine mensup olan e, Müslümanlar, maalesef şiddet. sehü secdeyi yaptıktan sonra ondan sonra oturuyor tekrar teşehudu okuyorlar veyahut Allahumma Allahümme salli Allahümme berke okuyorlar. Bu kesinlikle sünnette yoktur. Aleyhisselatü vesselam bu gibi e, hatalardan dolayı tamam mı? Veyahut da eksiklerden dolayı yapmış olduğu sevil secdeden sonra teşehudu okumuyordu. Eğer namaz eksik veyahut da fazlaysa tamam mı? Aleyhisselatü ve selam Allah teşehudu ondan sonra Allahumma salli Allahümme berke okuyor. Ondan sonra selam veriyor selam verdikten sonra seyyü secde seyyü secdekten sonra tekrar selam veriyor. Yok. Namazda mesela bir vacibin terkibi yahut da e yani hatırlayamıyor üç rekat mı kıldım, dört rekat mı kıldım mesela sucutta veyahut da rüküde subhana rabbiyel azim veyahut da subhana söyledim mi, söylemedim mi şüphesi varsa bu ne yapacak? Bu teşehüd veyahut da Allahümme salli Allahın beri bittikten sonra ilk önce seyyü secde yapacak ondan sonra selam verecek. Ama eksik ve fazlalıklarda ilk önce Allah teşehhüd ve Allahumma salliyallahu aleyhi ve barik bittikten sonra ilk önce sağa sola selam verecek. Ondan sonra sehiv secde yapacak. Ondan sonra tekrar sağa sola sağa sola selam verecek. Ama sehiv secdeden sonra tahiyyat ve yahutta Allahumma salli Allahumma barik yoktur. Allahu alem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçına, sakalına nasıl kulluk ederdi? Bir daha Saçına, sakalına diyor, nasıl kulluk? Yani nasıl takım yapar da demek. Kulluk gibi. mu? Adam, kulluk diyor burada mı? Bakım yani. Saçına, ha, bakım. Sakalına nasıl sakalına Bakım. Ha, kulluk demek doğru değildir. Çünkü evet, kulluk yok yani. Çünkü öyle yazmış hocam. Yani, yani yanlış yazmış. Yani Anladım. bu cümle hatalıdır. Yani nasıl bakmış gibisi. Evet. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz. Sakal konusunda alimler yani sakaldan bir kabzadan sonra kesilir mi, kesilmez mi? Bismillah. Meselesinde alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki, bir kabzadan sonra sakal kesilir. Bazı alimler demişler ki, bir sakal bir kabzadan sonra sakal kesilmez. Yani sakal olduğu gibi bırakılır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki, "Irkhu'l Sakalları bırakınız." Ve hiçbir hadis-i ali vesselam'ın hiçbir sözünde değmiyor sakalı kesiniz değmiyor sakalı kısaltınız değmiyor sakalı sağından solundan terbiye ediniz yani bazıları şuradan yanaklardan böyle indiriyor Alt, arkadan da alttan da indiriyor bazıları sadece çenede kılları bırakıyor tamam mı bazıları kalem şeklinde yapıyor yani bazıları işte şöyle yani e, diyelim ki bir santim, iki santim, bazıları üç santim, bazılar dört santim ve her hafta meselen özellikle Cuma günü Cuma'ya gittiği zaman ne yapıyorlar mesela veya çünkü diğer günler iş iş günüdür. E, tatil günü geldiği zaman Türkiye'de mesela diyelim ki Cuma günü değil de Pazar ve Cumartesi günü tatiller yapıyorlar. Cumartesi, Pazar günleri kesiyorlar tam veya hatta memur ise. Cumartesi pazar kesmiyor. Pazartesi günü geldiği zaman pazartesiye çünkü memuriyete hazırlık yapacak. Kendini parlaklaştırıyor sözde yani. Tamam mı? ve orada sakalın şeyini kesiyor. Yani sahih görüşe göre vallahu alem sakal olduğu gibi bırakılıyor. Onun için diyor ki örhulliha. Sakalları bırakınız. Hocam bazıları diye bırakırsan ta aşağıda kadar iner. Ya bu yani bıraksın da tamam mı? hangi, kimin sakalı ta ayaklara kadar inmiş? Bu laftır, bu felsefedir, mantıktır, akıldır. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz. İnsan doğduktan sonra belli bir yaşa kadar ona boy veriyor. Belli bir yaştan sonra artık boyu kesinlikle çıkmaz. Öyle değil mi? Kaşlar Allah Celle Celaluhu onlara belli bir boy vermiş, belli bir ölçü vermiş. O ölçüyü kaşlar asla aşamaz. Nadir bir kıl çıkar fazla olur ve tutak kaşlardan. Kir, kirpik kirpikleri Allah Celle Celaluhu ölçü vermiş o ölçüyü aşamaz haddi değildir o kirpik veyahut da o kaş sakal yine o şekilde tamam mı bazı kadınlar hiç saçlarını kesmez ama devamlı dökülür mesela ben hayatımda sakalıma makas vurmam ama hep dökülüyor tamam mı yani hep böyle yani İmam bin Bez Rahimeullah şurada 4-5 tane kıl vardı hayatında sak şey, makas vermiyor vurmuyor ve hiç de uzamıyordu hep bu kadar. Bazı cins cinsdir Bu sakal uzama konusu veyahut da sıklık konusu, incelik konusu cinse bağlıdır. Tıpkı ten, baba, anne esmerdir. Çocuk ne geliyor? Esmer geliyor. Sülalesinde hiç beyaz kimse yoksa, hiç beyaz çocuk gelmez. Sülalesinde varsa, varsın, bakarsın bir çocuk esmer gelir, bir çocuk beyaz gelir. İşte o hangisine çekmiş gibisi. Yani sakal da... E, sa sakalla kaşta gözde hepsi öyle yani. Genelde ya anne anne tarafına çeker ya baba tarafına çeker. Tamam mı? Aşiret içerisinde. Sakal da öyle. Allah Celle Celaluhu sakala da bir ölçü vermiş. O ölçüyü aşamaz. Tamam mı? Ve eğer mesela biz farz edelim ki İrfat kardeşin söylediği soru. Farz edelim ki Faradan biz Faradan diyelim. Bir kişi sakalı ayaklarına kadar gelmiştir mesela. Hani bu çok nadir ama diyelim ki be o zaman o sakal Allah Celle Celaluhun izniyle oraya kadar uzamış. Allah dilemezseydi. Demek ki o kişinin sakalı onun ölçüsü oraya kadarmış. O ölçüsüyü aşamaz. Tamam mı? Onun için Urhu kelimesinin manası ey bırakınız. Örneğin diyorsun ki elinde atı tutmuşsun diyorsun ki atı bırak. Atı bırak derken ne demek istiyorsun sen? bırak nereye giderse gitsin. Deveyi bırak. Veyahut da çocuğu bırak gitsin ya canım. Yani nereye gitsin? Nereye giderse gitsin. Nerede oynasın? Oyn Şu bahçede, o bahçede oynar. Nerede oynasın? Oynasın. Tamam mı? Yani sakalları bırakınız. Ey olduğu gibi bırakınız. Ve sakalın hududu bellidir. Diye bazıları diyorlar ki efendim ben sakalı bıraksam gözlerime girer. O zaman gözlerine girecekse gerçekten gözlerine girmemek için o Tam mı? Girmeyecek kadar şeyler ne yap? Kes. Ama sakaldan olan şeyi cımbızla çekmek cilet vurmak kesinlikle bu haramdır. Onun için Hz. Vesselam diyor ki La'an Allah'an namisat vel mutanammisat Kılları çeken ve çektireni Allah lanet etsin. Mesela bir kadın berbere gidiyor. Diyor ki şu kulları çek. O çeken kadın mel'undur. Çünkü ona o emrediyor. O emreden de mel'un lanet yiyor. O çekende. otta bazı erkek berberler var. Bazı erkek berberler var böyle iple yanaklarda olan kılları çekiyorlar. Değil mi? Şöyle çekiyorlar. Ve o kişi o kılları çektiği için ve o adam da o kılların sahibi de çektirdiği için her ikisi de lanete düşüyor Allah korusun. Bazı berberler makineyle alıyor. Makine. İşte o da orada yani makineyle aldığı zaman lanete girmiyor. Ama çektiği zaman Lanete giriyor Allah korusun. Yani makineyle veyahut da jiletle aldığı zaman sadece haram işlemiş oluyor. Şükran. Evet o zaman sakal olduğu gibi bırakılacak. Tamam mı? Ve onu bıraktığı zaman devamlı temizleyecek. eyi yıkayacak kokmaması için. Yani sakal kokmaması için çünkü sakal yıkanmasa kokar toplumda, komşusunda yanında oturduğu adam onun kokusu şey oluyor. Tamam mı? o da hanımı onda rahatsız olur kokusu şey olduğu zaman. Çünkü erkek en çok hanımına yaklaşır. E o erkeğin sakalından pis koku gelirse yıkamazsa devamlı. E Tabi o kadın ondan tiksinir. Ona yaklaşmak istemez. Değil mi? Ha, o zaman sakal normal olarak tarınacak, temizlenecek. Ama kesinlikle sahih görüşe göre makas vurmayacak. Diğer bir görüşe göre alimler diyorlar ki bir kabzadan sonra yani böyle tuttuğun zaman şu kabzadan sonra uzun olan kulları o zaman diyor kesebilirsin. Ve bunu da Ömer Abdullah, Ömer oğlu Abdullah radıyallahu anhın yaptığı şeyler örnektir. Ömer oğlu Abdullah radıyallahu ta'ala'nın hac ve ömre yaptığı zaman sakalla, şey, saçlarını kestikten sonra sakalını şöyle tutarmış bir kabzadan sonra. Fazlası olan kılları da kesermiş. Ve özellikle İmam Elbani rahimahullah bu bu menheci benimsiyor. İmam Elbani rahimahullah yani bir kabzadan sonra olan kılları kesmek ona göre vaciptir. Ve ben bu konuda acizane yani İmam Elbani'nin dediği değil, İmam Ebunmez'in dediğini benimsiyorum. Veyahut da İmam Abu Hanife. İmam Abu Hanife Rahimahullah'ın görüşüne göre kesinlikle sakala makas vurmak caiz değildir. Sakal konusunda Hanefiler çok mutaassıptır. Yani çok, yani gerçekten en doğrusunu yapıyorlar. Bu yani ben Hanefi mezhebi demek istiyorum. Yani Ebu Hanife Ama Hanefi mezhebine mensup olanların çokları hep sakallarını ve bıyıklarını kesiyorlar. Biz onlara konuşmuyoruz. Biz Abu Hanife'nin mezhebini konuşuyoruz. Abu Hanife'nin mezhebi sakal konusunda beyler gibidirler. Şafiiler ve Malikiler burada biraz diyorlar ki bir kabzadan sonra kesilebilir. Ve en doğrusu da sakala dokunmamaktır. Olduğu gibi bırakmak ve onu temiz tutmak. Yani devamlı onu yıkamak. Ondan sonra çok sık sık da taramamak. Aleyhisselatü vesselam çok sık sık da yani taramamak. Yani çünkü hep yani işte devamlı taramak, devamlı taramak, devamlı taramak. Yani hep onunla ilgilenmek. Çünkü bazı insanlar çok fa haddından fazla ilgileniyorlar sakalla. Hiç taramazsak? Hiç, yani, hiç taramazsak yani mesela çok fazla şey oluyorsa da yani o da doğru değil. Yani arada bir çünkü Aleyhisselam Şekil, güzel aha, arada bir Aleyhisselam. Aleyhisselam sakalını tarıyordu. Evet. Allah'u alem. E, kişi namazlarında e, zamm-ı sure olarak ihlası sürekli okumayı kendine adet edinebilir mi? Evet. Sure, İhlas Ashabtan birisi Tamam Ashabtan birisi köylerinde veyahut da mahallerinde, mahallelerinde aralarında bir tane sahabi vardı şu anda ismini hatırlayamıyorum radıyallahu teala onlara namaz kıldırıyordu ve devamlı her rekatta Kuran'dan bazı ayetler ya da bazı süreler okuduktan sonra İhlas suresi de okuyordu ve dediler ki ona sen her zaman yani bu İhlas suresini okuyorsun yani devamlı, devamlı, devamlı, devamlı. Yani niçin böyle yapıyorsun? O da demiş ki, ben Hiç. benim adetim budur. İsterseniz <gülüyor> size imamlık yaparım, isterseniz sizden biriniz imam olsun. Alışacaksınız. Aralarında, yani kendileri aralarında en hayırlısını gördükleri için ondan başkası da imam olmasını istemiyorlardı. Gittiler aleyhissü vesselam'a e, şikayet ettiler. Dediler ki ya Resulullah. İşte hep böyle devamlı yani ikhlas suresini okur. Aleyhissalatü Selam dedi ki sorun ona. Neden devamlı bazı sürelerden veya da bazı ayetlerden sonra devamlı her rekata ikhlası okur? Ona sordular. Dedi ki ben bu süreyi bu süre Allah Celle Celaluhu tanıtıyor. Onun için bu süreyi bu süreyi okumayı çok seviyorum. Aleyhissalatü Selam dedi ki ona söyleyiniz. O bu süreyi sevdiği gibi Allah da onu seviyor. Allahu akbar. Şu müjdeye bak sen. Allahu akbar. Onun için Allah Celle Celaluhu aleyhisselatü vesselam'a diyor ya, diyor "Kul, in كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ Allah. De ki ya Muhammed, de ki ey Resul onlara, gerçekten siz Allah'ı sevmekte iddialıysanız o zaman bana tabi olunuz. Ve burada aleyhissalatü vesselamün sünnetine tabi olmak Allah'ın rızasını kazanmaktır. İster sakal konusunda olsun, ister örtü konusunda olsun, ister çarçaf konusunda olsun, ister fistan konu, hangi konuda olursa olsun her yapacağı yani günlük hayatında 24 saatte her yapacağı şey ve vesselamün sünnetine uygun olması o zaman Allah Celle Celaluhu'nun Allah'ı sevdiği gibi yani Allah'ı sevdiği belli olduğu gibi olacağı gibi Allah da onu sevdiği burada ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Ha, o zaman soru neydi Muhammed Kardeş? Zammı soru sure olarak He. sürekli ikras. He. Onun için burada Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ona hiçbir şey söylemedi. Yani ikrar, ikrar etti. Madem ki bu gerçekten Allah rızası için okuyor ve bu süreyi çok sevdiği için ve da bazı, bazı şahıslar bazı şahıslar yani biliyorsunuz Kur'an'dan fazla ezberi yoktur. Özellikle ummi olanlar. Yani Kur'an konusunda ümmidir. Fazla bilmiyor. Yani birkaç süreyi ezberlemiş ve devamlı namazında bu süreleri okuyor. Tabii ki en do en efdalı ve en doğrusu namaz esnasında manasını anlayabilecek ayet veyahut da süreleri okumasıdır. Niçin? Çünkü namaz esnasında namaz kıldığı zaman öte namazdan okuyacağı sürelerin manasını bilirse huşva adalar. Manasını bilmese huşva dalmayacak. Hani sevabını alır ama manasını bilip de hem sevabını hem de huşva daldığından dolayı ayrı yani sevap artı sevap alacak. O zaman eğer hakikaten bu sahabinin yaptığı gibi yapıyorsa bunu yapmakta bir beis yoktur. Ama yok. Kur'an'dan birçok ayet ve tabii çok sure bilmesine rağmen tamam mı? Sadece ve sadece bu sureyi okuyor o zaman bu doğru değildir. Niçin? Çünkü Kur'an Fatiha suresinden Nas suresine kadar hepsi Allah'ın kelamıdır. Ve Kur'an içerisinde biliyorsunuz Kur'an içerisinde çok değerli sureler olduğu gibi Kur'an içerisinde çok değerli ayetler de vardır. Onun için Ayetleri ve süreleri yerine göre kullanmak lazım. Tıpkı namaz esnasında mesela Fatiha nerede okunuyor orada okunacak. Fatiha'nın yerinde başka bir şey okunmayacak. Mesela Kur'an okurken veya namaz kılarken Allah Resulü'nün ismi geçtiği namaz esnasında orada hemen Kur'an'ı kesip demeyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıyordu. O zaman Aleyhisselatü Vesselam durduğu yerde duracağız. durma yerde durmayacağız. Aleyhisselatü Vesselam yaptığını yapacağız. Aleyhisselatü Vesselam terk ettiğini terk edeceğiz. Ve biz ne demiştik? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiğini terk etmek sünnettir. Yaptığı yapmak sünnettir. Allahu Alem. Kunuk duasını bilmeyenler vitir, vitir namazında hangi duayı okumalı? En eftalı ve en doğrusu vitir namazında vitir duasını okumaktır. Eğer bilmiyorsa o kunut yapmasın, Sadece vitir kılsın. Çünkü vitir duası tevkifidir. Ve biliyorsunuz ibadetler tevkifidir. Ne demek tevkifidir? Tamam. Ey delile dayalıdır. Tamam mı? Aleyhisselatü vesselam mesela diyelim ki vitir namazını en az bir en çok on bir rekattır. Bir kişi kalkıp 11 rekat değil de 20 rekat vitir namazını olarak kılarsa ne yapmış olur? İptida etmiş olur. Aynı şekilde kunut duasında. Aleyhisselatü vesselam'ın kunut duasında Hasan ve Hüseyin'e öğrettiği bu duanın dışında başka bir dua okursa o zaman iptida yapmış olur. Onun için dikkat ediyorsunuz burada Söyde Arabistan'da Ramazan aylarında ve hatta bazı şahıslar bakıyorsun ki camide dikkat ediyorum. Bir kişi bir bakıyorsun ki mesela kunut duasını yapıyor. Ellerini açıyor. Belki 10 dakika, 15 dakika dua yapıyor. Kunut duası, onun için İmam Elbani Rahimahullah diyor ki kunut duası tevkifidir. Sen kunut vütirde kunut duasını yapacağın zaman bu duayı aşmayacaksın. Allah mehdine fi menhe Duasını aşmayacaksın. Nazilelerde Nazilelerde ey Müslümanların başında bir musibet geldiği zaman o zaman bu kunutu söylemeyeceksin. Nazile duasını yapacaksın. Tamam mı? veyahutta dikkat ediyorsanız Ramazan'da ne yapıyorlar bunlar? Burada Söyde Arabistan'da tevhid kalasında yapıyorlar. Siz görüyorsunuz. Yaptıktan sonra ilk önce Allah'ın medine fi hadi duasını okuyor. Ondan sonra 15-20 dakika. dakika dua yapıyor. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığıdır. Onun için diyor ki bu bidaattır diyor. İmam Elbani diyor ki bu bunların yaptıkları bu kunut bidaattır. Çünkü Aleyhisselatü Vessem'in yapmadığıdır, Abubekir'in yapmadığıdır, Ömer'in yapmadığıdır. Kunut duası da devamlı, sürekli bir şekilde okunması lazım. Mekke'de yapılıyor hocam. He canım, Mekke'de ve midene de yapılıyor tabii yani. Hatta burada Ramazan günü Riyatta da yapılıyor, diğer şehirlerde de yapıyor. Çok acayip uzatıyorlar. Yani hem kunut duasını yapıyorlar, Hasan ve Hüseyin'e öğretilen dua. Hemen o bittikten sonra bu sefer, bu sefer uzatıyorlar yok aleyhissalatü vesselam böyle bir kunut duası yapmamıştır aleyhissalatü vesselam tamam mı kunut duası yaptığı zaman nazilelerde musibetlerde yani bazılarına beddua veya da bazılar şah şahıslara dua yapacağı zaman bu vitir namazında okunan duayı yapmıyordu sadece nazileyle ilgili duaları yapıyordu beddua veya da dua <gülüyor> ama vitir namazında bu duayı aşmayacağım tek kelimeyle bilmiyor mu ezberinde yok mudur o kunutu yapma çünkü kunut sünnettir. Ve sahih sünnete göre kunut sene boyunca yapılmayacak. Hembelilere ve hanefilere göre sene boyu yapılması gerektiği yani sünnet olduğunu söylüyorlar. İmam Elbani diyor ki burada hembeliler de hata etti, henefiler de hata etti. Çünkü ve vesselam hiçbir zaman vitir duasını sene boyu yapmıyordu. Arada bir yapıyor, arada bir yapmıyor. Onun için Vitir namazında bazen eller kaldırıp kunut yapacak, bazen kaldırmayacak. Ayet sen bazen terk etti, bazen yaptı. Biz de ne yapacağız? Biz de bazen yapacağız, bazen terk edeceğiz. Ve kunut duasının ötesinde başka bir dua vitirde yapmayacağız. Ama nazile olduğu o zaman. Nazile duasında arttır bir şey. Sen vitir duasından öte ayrı bir dua yapacaksın. Mesela beddua dua mı yapacaksın? Beddua. Dua mı yapacaksın? Dua. Ama Vitir, duasın, vitir namazında vitir duasından sonra değil. Ayrı bir namaz kılarsın. Onun için aleyhissalatü vesselam nazilelerde fecir namazının son rekatında kunut yapmış. Öğlen namazının son rekatında kunut yapmış. İkindi namazının son rekatında kunut yapmış. Akşam namazının son rekatında kunut yapmış. Yatsı namazının son rekatında kunut yapmış. Tamam mı? Bütün vakitlerde yapmış. Tabii. Ve... İmam İbn-i Kıyma'l-Cevziye İbn İbn Rahimahullah. zad el -Rahim Ma'at kitabında bu mesele çok güzel bir şekilde değinmiş. nil el Avtar'da İmam Eşşevkani Allah bu mesele çok güzel bir şekilde değinmiş. Tamam mı? Ve diğer sünenlerde sünnen-i Nisa'i'de, bu da Uttel, i Mace'de, Tirmzi'de, ondan sonra Ahmed bin Hember'in Musned'in de, El Hakim'de, şurada burada bunları da ne yapmışlar? Gayet sahih delillerle güzel bir şekilde bunu açıklamışlar. Wallahu a'lam kardeşimiz hocam ben yurt dışında kalıyorum. Sorum iki veya üç kişiyle cuma namazı kılınır mı? İş yerinde İmam Ebu Hanife mezhebine üç kişiyle kılınır diyorlar. Hocam beni bir aydınlatsın. Ararsın. Cuma namazı biliyorsunuz Müslümanlara cuma namazı farzdır. Ve cuma namazını bilerek, üç defa bilerek böyle üç defa tevil yapmaksızın Bazıları tevil yapıyorlar biliyorsunuz. Abu Hanife'nin mezhebine göre İslam İslam şeriatının tatb tatbik edilmediği yerde cuma namazı kılınmaması kılınmamasını söylüyor. Ve Yusuf Kerimoğlu biliyorsunuz bu meseleyi Türkiye'de bunu patlattırmıştı. Ama Türk toplumu Hanefi mezhebine mensup olmalarına rağmen bütün camilerde bütün camilerde cuma namazı kılınıyor. Bu konuda mezheplerine uymuyorlar aslında. Tamam mı? Ama sahih görüşe göre kesinlikle cuma namazı nerede olursan ol camide tamam mı? Bazı alimlere göre imamla beraber bir kişi, bazı alimlere göre imamla beraber iki kişi olması gerektiğin. Ve İmam Elbani rahimahullah, İmam İbn-i ve İmam İbn-i rahimahumullah diyorlar ki tamam mı? İki kişiyle de cuma namazı kılınır. Üç kişiyle de kılınır. On kişiyle kılınır. Yirmi kişiyle kılınır. Kırk kişiyle kılınır. Onun için şafiiler cuma namazının kılınabilmesi için kırk kişi mukim olduğunu sayıyorlar. Yani şafiiler bir köyde kırk kişiden az iseler onlara göre namaz kılınmaz. Herkes ne yapacak? Herkes cemaatle öğle namazını kılacaklar. Şafiilere göre. Hanefile, şey e, Hanbelilere göre bazı rivayet 13 bir rivayet onların bir rivayetlerine göre 13 bir rivayetlerine göre 40 bir rivayetlerine göre şu kadar tamam mı Hanefi mezhebine göre 3 kişi onun için ister ister yabancı ülkede olsun ister müslüman ülkede olsun bir köyde iseniz o köyde de müslümanların müslümanların beş vakit namaz kıldıkları bir cami varsa ve o köyde İmam ile beraber bir kişi varsa orada Cuma namazı üzerlerinde farzdır. Yani Cuma namazı için konulan mezhepler tarafından konan sayı sayım kesinlikle doğru değildir. Tamam mı? Yok kırk, illa 40 kişi olacak illa 30 kişi olacak illa 15 kişi olacak. Bu sayılar hepsi iştihadidir. Aleyhisselatü vesselamın sözlerinde bu gibi sayımlar yoktur. O zaman Kişi nerede olursa olsun, hangi köyde olursa olsun, hangi şehirde olursa olsun o şey, örneğin diyelim ki Amerika'nın bir şehrinde kalıyor. O Amerika'nın bir şehrinde Müslümanların oluşturduğu bir cami var. İki kişidirler. Beş vakit namazlarını da orada cemaatle kılıyorlar. Tamam mı? Beş vakit namazı için ezan okuyorlar. günü geldiği zaman yine iki iseler yine eğer farz namazı iki kişiyle oluyorsa Cuma namazı da iki kişiyle oluyor. Çünkü cuma namazı diğer farzlar gibi farzdır. Ha o zaman neden normal farzlarda iki kişiyle kılınıyor da neden cuma günü iki kişiyle kılınmazsın? Tamam mı? O zaman imam ile beraber bir kişi bile olsa cemaat yapılması farz olduğu gibi Cuma namazı da cemaatle kılınması farzdır. Allah'u alem. Cuma namazı seferiyede farz mıdır? Yok. Seferiye. Seferde seferi, e, sefer kişi seferiyse Cuma namazı farz değildir. Ama normal, normal öğle namazı kılacak. Heh, normal öğle namazı iki rekat kılacak. Bir de evet. bayram namazını kılan olan bir kişi Cuma namazı kendisinden sakıt olur diye He, öyle var. Nasıl? Doğrusu budur. Yani mesela Cuma günü diyelim ki Ramazan bayramının Cuma günü neden geldi? Cuma, e, bayram namazında bayram namazını kıldıysalar o gün Cuma namazına e, gitmezler. Yani Cuma namazı bari. kılınmayabilir. Böyle ama bari. kılsalar bir sakıncası yoktur. Ha. Öğlen kılınır. Öğlen kılınır. Öğlen kılınır. Evet. Ama, ama Müslümanlar kılıyorsa <gülüyor> tamam mı? Çünkü gitmezse herkes ondan şüphe edecek. ya Bu adam neden Cuma namazına gelmiyor? <gülüyor> sen topla, topluma sen 5 vakit namazını an <gülüyor> <gülüyor> kabul ettiremiyorsun da Cuma namazını de. nasıl senden kabul edecekler? Özellikle davetçi ise herkes ondan şüphelenecek. Ve onu Hı. nifakla belki nifakla bile itham ederler. Hı. Onun için Cuma namazının kılınmadığını gerektiğini söyleyen Yusuf Kerimoğlu ve bu çizgide olan şahıslar mesela Müslümanlar onlara karşı gerçekten şüpheli bakıyorlardı. ve vesselam bir hadiste diyor ki kim 3 defa bilerek Cuma namazını terk ederse Allah'ın himayetinden kalkar. 3 defa mı? Efendim? Arka arkaya ya. Işte. Mesela diyelim ki, bilerek tamam mı? Bu cuma geldi kılmıyor. Bir cuma geldi kılmıyor. Bir cuma geldi kılmıyor. Ama mesela uykuya kaldı, kalkamadı mesela. Devamlı kılıyor ama bir gün uykuda kaldı, kalkamadı. Ondan evet. bir sakınca yoktur. Ama bilerek terk ediyor. O zaman diyor ki Allah Celle Celalhu himayesinden kalkar ve Allah Celle Celalhu himayesini ondan çeker. Auzu billah. İşaret parmağıyla dua etmenin hükmü nedir? Bir evet. Bir de el açmak caiz mi? Vesselam, biliyorsunuz minberde mesela Türkiye'mizde maalesef işledi Türkiye'mizde hatipler yani cami cami imamları minbere minbere çıktıkları zaman hutbeyi bitirdikten sonra ne yapıyorlar? Ellerini açarak dua ediyorlar aleyhissalatü vesselam istiska duanın dışında hiçbir cuma hutbesinde elini açıp dua etmiş değildir bunu iddia edenler bize göstersinler bakalım ve bazı imamlar tamam mı iddia ediyorlar işte efendim işte filan imam söylemiş filan imam bizim dinimiz filan imamın söyleyişi bir filan imamın söyleyişi değildir bizim dinimiz Allah'ın dinidir mezhep din değildir mezhep dindendir din, yani mezhep dinin kendisi değildir. Ama mezhep dinin içindendir. Dolayısıyla... Burada da hutbenin sonunda dua ediliyor ama el açmıyorlar. El aç Aslında dua devamlı ediyor. Burada yani? da dua ediyorlar. Burada da doğru değil. Burada dua bile mi? sünnete uymuyorlar. Dua olmaz değil mi hutbede? Dua yani, arada bir olma, Mesela diyelim ki Tarık olan bir şey oldu. Mesela diyelim ki şu anda bir musibet çıktı. Tamam mı? Ondan sonra ne yapar? Arada bir du ellerini açmaksızın hani böyle hafif bir dua. Kalkıp 10 dakika 15 dakika milleti sen duaya niçin, duayla niçin bağlıyorsun sen? Bu sünnet değildir. Niçin bağlıyorsun? Hatta raşit halifelere dua yapmak hutbeden değildir. Tamam mı? Bazıları mesela doğamlı raşit halifelere dua yapıyorlar. O bile sünnetten değildir. Onun için aleyhissalatü vesselam minberde hutbe verdiği zaman bazen dua kelimeleri, sözleri, cümleleri geçtiği zaman sadece şahat parmağını kaldırıyordu. Bunu aşmıyordu. Tamam mı? Ve aleyhissalatü dua yapmak istediği zaman ellerini kaldırıyor. Çünkü eller kaldırmak duanın adabındandır. ve vesselam diyor ki bir kişi ellerini açıp Allah'a dua ettiği zaman diyor Allah celle celaluhu o kuldan utanarak onun ellerini boş döndermiyor diyor. Düşünün. Ama yani dua edilmesi ve kaldırılması gereken yerlerde dua edip bu eller kaldırılması lazım dua edilmeyen ve ellerin kaldırmayacağı yerlerde sen kalkıp orada dua eder ve ellerini kaldırırsan işte o bir bidattır o sünnete muhaliftir aleyhissalat mesela biz bundan önceki derslerimizde değindik biliyorsunuz bizim Türkiye'mizde de, Hanefiler de hepsi aynıdır namaz bittikten sonra tesbihleri yapıyorlar ve devamlı bir şekilde ellerini açıp dua ediyorlar belki dua etmeyen diyecekler ki bu adam dini eksiktir diye o, o şeyle itham ediyorlar Halbuki ve Vesselam hayatında ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne Ebu Bekir, ne Umar, ne Üthmen, ne de sahabiler ve tabiiler içerisinde en değerli fakihler ve muhaddisler, hiçbirisi farz namazından sonra ellerini açmış ve devamlı bir şekilde dua yapmış değildir. Diyelim ki bir gün Allah korusun, senin veya da arkadaşların veya da daha başka bir yerde Müslümanların başına bir musibet geldiyse o an için hemen sana haber veriliyor tamam mı? o meseleden dolayı namazdan sonra mesemete sünnetten sonra ellerini açıp dua etmekte bir beys yok ama böyle devamlı bir şekilde devamlı bir sanki sünnetten gitmiş hatta onu yapmazsan bazı şahıslar sana şüpheyle bakıyorlar veyahut da hemen seni vahabilikle itham ediyorlar ne yaparsan sünnete göre amel edersen sen vahabisin demek ki bu adam güzel bir şeymiş yani. Demek ki bu adam sünnete uyuyormuş ki yani gerçekten sünnetle ilgili bir şey yaparsan bu vahabidir. Akideyle güzel bir şey yaparsan bu ahabidir. E demek ki bu adamın yaptığı her yaptığı şey güzelmiş yani yerinde. Yer. Ha o zaman Ali vesselam nerede dua yaptıysa orada dua yapacağız. Ha, nerede ellerini açtıysa orada ellerimizi açacağız. Nerede ellerini açmadıysa açmayacağız. Ve Ali Sattwast selam mesela ezan ile kamet arasında dua yapıyordu bazen ellerini açıyordu aleyhissalatü vesselam istiskada ellerini açtı aleyhissalatü vesselam Kunutta ellerini açtı aleyhissalatü vesselam Arafat'ta elini açtı aleyhissalatü vesselam Muzderife'de fecir namazından sonra Şeye kadar ellerini açmıştır onun için aleyhissalatü vesselam nerede ellerini açtı nerede ellerini açmadı öğreneceğiz bileceğiz ve biz de aynısını yapacağız Onun için Duaların ve ellerin nerede yapıldığını bilmesek o zaman biz bidata düşmüş olacağız. Konumuz da buydu değil mi? Konumuz neydi? Bidat. Konumuz bidatla ilgili. Ey bilmediğimiz bir şeyi yersiz şekilde yaparsak o zaman bidat işlemiş oluruz. Ha o zaman Ali ve tamam mı? Dua yaptığı zaman ellerini açardı. Ama nerede dua yapar? Nerede ellerini açar? Bunları öğreneceğiz. Tamam mı? Bunları öğreneceğiz ve o şekilde yapacağız. Allah'u alem. Kişi namazda hapşurursa elhamdülillah diyebilir mi? Demekte bir beysi yoktur ama elhamdülillah dediği zaman namaz esnasında olan bir kişi ona yerhamdülillah değmeyecek. Veyahut da kişi tek başına sünneti kılıyor ve o an için hapşırdığı bir kişi orada oturuyor ona değmeyecek yerhamdülillah. Veyahut da kalbinde diyecek selam verdikten sonra diyecek ki ona yerhamdülillah. Eğer elhamdülillah dediyse elhamdülillah demediyse ona yerhamdülillah demek doğru değildir. Eğer o elhamdülillah derse diyeceksin ki ama elhamdülillah Allah'a hamd etmezse ona rahmet okumayacaksın. Allah-u Alem. Cenaze evinde yemek yemek günah mıdır? Cenaze evinde ceneze, cenaze sahipleri yemek yapmayacak. Cenaze sahiplerini misafirlere ne yapması caiz değildir. Ama cenaze sahiplerine millet yemek getirdiyse ve o an içinde yemek vakti ise o yemekten yemekte bir beis yoktur. Ama özellikle cenaze namazı, cenazeye, cenaze sahiplerine gelen insanlara, ev sahibi onlara yemek hazırlarıp, onlara yemek vermek veyahut da o cenaze ziyaretine gelen yani o taziye gelen şahıslar ille de yemek için geliyorlarsa o da doğru değildir. Ama taziyeye geldiler, komşular şunlar bunlar onlara yemek getirdi ve o an için yemek vaktidir tuttular bunlar da yani ev sahibi onlara takdim etmesi veyahut da cenaze sahipleri değil de onların akrabaları yani veyahut da arkadaşları onlara yemek takdim etmekte bir beyis yoktur evet ama ev sahibi yemek yapıp taziyeye gelen şahıslara yemek önermek veyahut da takdim etmek sünnete aykırıdır bir de şu var taziyeye gün veyahut vakit belirtmek de sünnete aykırıdır ve burada Söyüde Arabistan Tevhid kalesi olmasına rağmen bu bidat işleniyor haymeler kuruyor çadırlar kuruyorlar ve milleti taziye 3 gün taziye tutuyorlar ve vesselam'ın yapmadığı Ebu Bekir'in yapmadığı Umar'ın yapmadığı Tabi'in yapmadığı şeylerdir bu yani taziye gün tahsis etmek kesinlikle caiz değildir örneğin bir kişi öldü tamam mı Nerede karşılaştıysa, telefonla, şurada veya da karşılaştıysa o zaman diyelim ki 20 gün sonra bile karşılaştıysa duymamıştı, sonra duydu. 20 gün sonra duyduysa, duyduysa o kişinin akrabası öldüğünü o zaman ne yapacak? Ona tazi, taziyesini yapacak. Tamam mı? Allah rahmet etsin. Allah sana sabırlar versin. Tamam mı? Yani Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz gibi böyle güzel güzel sözler. Ama böyle taziye gününe gün tahsis etmek Ondan sonra işte o ölünün iyiliklerini sayma, bu kadar iyiydi. Kadınlar hu hu hu hu ağlamak. Tamam mı? 20 gün sonra 10 gün sonra bir yerde toplanıp ondan sonra o kadın ne kadar iyiydi. O diyor ne Ulan, hu hu hu yapıyorlar. Bu da caiz değildir. Telefonu aç. Selamun aleyküm. Allah sana sabırlar versin. İşte taziyenin duasını biliyorsan onu söyle. Bilmiyorsan de ki Allah rahmet eylesin. Allah sana sabırlar versin. Bu kadar bitti gitti. Taziye gün taziye için gün belirtmek, vakit belirtmek, çadır kurmak, evlerde karşılamak bu kesinlikle sünnete aykırıdır. Vallahu alem. Ee, vitir namazı hangi saatte ve kaç rekat kılınır? Evet. Vitir namazı en azı bir rekattır. En çoğu on bir rekattır. Hemen yatsı namazından sonra başlar ta fecir namazına kadar. Evet. Ee, Allahu alem. İki soru daha soracağım. Eee Yemek duası var mı? Bilmiyorum. Yemek duası var ama topluca yemek duası yapmak sünnete aykırıdır. Tamam mı? Ve aleyhissalatü vesselam bir hadiste diyor ki kişi yemek yedikten sonra veyahut da bir şey içtikten sonra şu duayı veyahut da elbise giydikten sonra bir yeni bir elbise giydikten sonra diyor giyince diyor şu duayı yaparsa onun bütün geçmiş günahları affolur Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir kişi Yemek yedikten sonra dese ki elhamdülillahi at'amani ve min minni ve la kuvve ma Kim bu yemekten sonra bunu söylerse diyor bütün geçmiş günahları affolunur. Ama hangi günahlar? Küçük günahlar. Büyük günahlar müstesna. Çünkü büyük günaha tövbe gerekiyor. Yani o büyük günahtan tövbe edecek, bir daha onu irtikap etmemekle Allah'a söz verecek ve o günaha dönmeyecek ona tövbe gerekir ama diğer bütün küçük günahlar biliyorsunuz her iki namaz arasında yapmış olduğu bütün günahlar diğer ikinci namazı cemaatle kıldığı zaman o iki namaz arasında yapmış olduğu bütün günahlar ikinci namaz cemaatle kıldığı için hepsine kefarettir. Tamam mı? Bu da bu şekilde. Allahuekber. Soru sor hocam inşallah. Bazı insanların çeşitli cesetleri çürümüyor. Neden? Cesetleri çürümeyen insan var mı? İnsanlar dedi iken yani neydi öneki? Bazı insanların öldükten sonra cesetleri çürümüyormuş. Tayip. Kendisi açıklamadı belki onu kastediyor. Biz de değinelim inşallah. Biliyorsunuz. Nebi ve resullerin Nebi ve resuller öldüğü zaman Allah Celle Celaluhu nebi ve resullerin cesetlerini toprağın yemesine haram kıldı nebi ve resullerin cesetlerini toprak asla yemez nebi ve resullerin dışında ki insanların cesedi çürümeye mahkumdur ancak bazı şehitler yani hakikaten Allah yolunda şehit olduysa şehitlerin de cesedi bozulmaz birinci etapta nebi ve resuller ikincisi gerçek şehitler şimdiki yok vatan şehidi yok efendim bilmem ne şehidi şu şehidi bu şehidi denilen her şehit denilen şehit değildir. Tamam mı? Biliyorsunuz. ve Selamın belirttiği kendisinin haber verdiği cennetle haber verdiği müjdelediği kişiler yüzde yüz cennetliktirler ve filan şehittir dediği yüzde yüz şehittir. Biz de Aleyhisselatü vesselam'ın şehadetine binaen biz de şehadet edeceğiz. Onun dışında bir kişiye yüzde yüz şehittir demek doğru değildir. ve Semin şehadet etmediği kişiyle kıyamet kopuncaya kadar her ölen kişiye şehittir desek yani mesela kafirlerle bile mücadele esnasında ölürse biz ona şehit demeyeceğiz. İnşallah. Ne yapacağız? İnşallah. İnşallah şehittir. Yani şehit olduğunu ve şehit olması için temenni edeceğiz. Çünkü ve vesselam'ın döneminde belki buna bu meseleyi birçok defa böyle söz konusu olduğu zaman belki değinmişimdir acizane. Bir gün aleyhissalatü vesselam'ın bir gazvesi esnasında, tamam mı? Mus Müslümanlar arasında yani ashab arasında bir kişi vardı. cengaver var gibi savaş yapıyordu. Yani hiç şey yapmıyordu. Hem korkmuyordu, hem de çok kuvvetli, hem de hiç korkmazdı böyle. Kafirlerin arasına girer, yani hep keser. Kelle, ayak, kol, şey gibi. Hiç... Yani korkmuyor. Ve herkes artık onu medhetmeye başladı. Herkes onu konuşmaya başladı. Yani acayip bir, acayip bir güç, acayip bir takası var böyle. Hem şevk hem de şey, herkes ne mutlu filan kişiye filan kişiye konuşunca Allah Resulü'ne dedi ki o kişi cehennemliktir dedi. Allahu Ekber aleyhissalatü vesselam ile beraber onun ordusunda ve diğer ordu ve diğer gazvelerde diğer seriyelerde yani bütün savaşlarda nerede bir savaş varsa oraya gidiyor. ve Vesselam'ın savaşlarına katıldı. Daha başka sahabilerin savaşlarına katıldı ve devamlı herkes onu konuşuyor. Onu medh ediyor. Ve bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda o kişi medh edilince dedi ki o cehennem ehlindendir. Ashab şaşırdılar. Nasıl olur bu? Yani ve Vesselam bunu söylememiş olsaydı ve bu adam Öldür, öldürülseydi herkes ona şehit diyecekti değil mi? Öyle çünkü kafirlere karşı savaş verirken ölmüştür. Ama hakikaten de öldü adam. Ve ashabtan bir kişi çünkü herke herkes biliyor ki Allah, Allah Aleyhisselatü Vesselam Konuşturur. yani boş konuşmaz. Çünkü din konusunda her konuştuğu şey Allah tarafından konuşturulur. Ve bu konuda bunu söylediyse bu madem, çünkü bu gaybi bir meseledir. O zaman bir sahabe diyor ki vallahi diyor bu kişi nereye giderse onun peşini bırakmayacağım. Bakacağım bunu cehenneme götürecek amel nedir? Ve hangi savaşa katılıyorsa onunla beraber gidiyor. Hep onu takip ediyor. Ve bir gün kafirlerle savaşa baş başa kaşı kaşıya gelince çok yaralar yedi. Artık o yediği yaralara dayanmayarak savaş sahnesinden ayrılarak köşeye çekildi. O sahabi hemen peşine takıldı. O köşeye çekilince kılıcını çıkardı. Tamam mı? Şeyini el kabzasını yere vurarak ucunu da şu göğsünün şu vurdu ve bütün gücüyle o kılıcın üstüne kendini bastırdı ve kılıç sırtından çıktı. Bu sahabi onu görünce dedik ki ya şehduallahi la ilaha illallah şehdu enne Muhammedur Resulullah. Tamam mı? Yani intihar etti yani. İntihar etmiş oldu. Tabii canım. Ve bu adam dikkat ediniz savaş esnasında öldürüldü veya otta da kendi kendini öldürdü. Eğer Ali Sattwasem bunu söylemeseydi herkes diyecekti ki bu adam şehittir. Acayip. Ali Sattwasem'in ordusunda onun ashabı içerisinde Ali Sattwasem diyor ki filan adam şey, cehennemliktir. Ha o zaman Ali Vesselam'ın haber vermediği şehitlik biz Herkese şehit demeyeceğiz. Ama diyeceğiz ki temenni ederiz ki şehit gitmiştir. Tamam mı? Veyahut da inşallah şehit gitmiştir. Bu şekilde temenni edeceğiz. Wallahu alem. Demek ki sorunun kaşını neydi? Sorunun ne bile Resullerin cesetleri asla toprak yemez. Bir de hakkıyla şehit olan insanların, Müslümanların da Allah'ın izniyle toprak onların vücudunu yemeyecek. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu gibi kişilere toprağın o cesetleri yemesine izin vermemiştir. Tıpkı İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, ateşe girdiği gibi biliyorsunuz ateş vücudun düşmanıdır değil mi? Yani, Öyle değil midir? Ama İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ateşe düşünce Allah Celle Celle ateşe dedi ki onu yakmayacaksın. Yakmadı. Ateş olmasına rağmen demek ki ateş her ne kadar dili ağzı yoksa da tamam mı? Ruhi yoksa da yani cemettir bu cansızdır. Ama Allah Celle Celaluhu dilediğini dilediği şeyi dilediği şeyi ona anlatır. Ve o dinler ve yapar. Tamam mı? Yasakladığı bir şey de Allah'a itaat eder. Onu yaptırmaz. O yap da yapmaz. Ateş deşe bu şekilde. Onu yakmayacaksın dediği zaman ateş onu yakmadı. Tamam mı? Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu toprağa diyor ki Resullerin ve Nebilerin vücudunu, cesetlerini yemeyeceksin. O toprak yemez. Allahu Ekber. Taşlar, ağaçlar, sular bile Allah'a itaat ediyor. Ama insanlar Allah'a isyan ediyor. Allah'u alem. Hocam son soru alalım. Ee, kişi vitri namazını kılıp yata, yatıyor. Gece uyandığında namaz kılmak isterse kılabilir mi? Sadece iki rekat kılacak. Kalkacak. Abdest namazının e, abdest namazının, e, e, abdest namazının e, namazı namazını kılacak. Yani kalkıp da mesela dört rekat, altı rekat, sekiz rekat falan kılmayacak. Vütür namazını kıldı, diyelim ki saat dörtte uyandı, daha bir saat var, uyandı, uykusu gelmiyor. ve da Kur'an okumak istiyor, zikir yapmak istiyor, kitap okumak istiyor. O zaman abdest alacak, Allah rızası için iki rekat namaz kılacak. Çünkü Bilal radiyallahu ta'ala her ezan okumak istediği zaman veya da her abdestini bozduğu zaman gider, abdest alır ve o abdestin arkasında Allah dilediği kadar namaz kılardı. Bazen iki, bazen dört, yani işte artık nişatına göre. Burada da o şekilde uyandığı Zaman matemki türünü, hepsini kıldı. Orada iki rekat kılar. Ondan sonra yapmak istediğini yapar. Dua yapar, tesbih yapar, zikir yapar, Kur'an'ı okur, kitabı okur. Artık ne yaparsa tefekkür yapar, ölümü düşünür. Allah Celle'ye azametini, şu yaratıklarını düşünür. Artık ne yaparsa yapar. Wallahu alem. Ya son soru ben bitireyim. George Bush diyordu ki Kur'an'a esatirul evvelin. Ne demek esatirul evvelin? Yani geçmişlerin masalları. Geçmişler. Bunun bizzat ayet var bu konuda. Kur'an'da bizzat ayet var. Yani geçmişlerin? Geçmişlerin masalları. Yani mesela diyor ki hani Muhammed'in işte onun onun arkadaşlarının oluşturdukları veyahut da düzdükleri sözlerdir demek istiyor hikayeler yani. Ha, okay. Allah onu le'anet etsin. Hâdâ vallâhu âlem ve sallâhu ve, ve, ve, ve sallam ve bârek ân Muhammed ve ve sâhbî sallam sellem ecmaîn subhâneke Allahümme ve bîhamdîk aşhâdû ve illa, ilâhe